Rabbana al-hamdu lillāhi hadda na Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi wa sahbihi sallimu A'udu billahi s-sami'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim Rabbim a'udu bika min emezatil sh-shayatin Ve a'udu bika rabben yahturun Bismillahirrahmanirrahim Ve la tahsebende al-lezine qutiloo fi sebiilillahi emmata Ve la ahyya'un an-de Allahu yurzaqun sadakallahu'l-azim Allahümme anfa'na bil-kur'anil-azim ve barikle ve rabbil ve ve la Allah Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. İhyasna muvaffak eylesin. Önemli bir yere de davet edildim fakat ben sizi tercih ettim. Ee, gitmedim yani mühim ee, için mühim olan sohbettir, derstir, ilimdir, e, ibadettir, ihyadır. E, biz buradan vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah rahman. Allah Teala mübarek saatlerde el Sünnet ulemasının bizlere naklettiği rivayetlerle şuurlenip amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Bu gece miydi o şey? İslamoğlu bu gece mi konuşacakmış? Evet, evet, evet. Bak, Başakşehir'dekilerin nasibine de İslamoğlu düştü yani. Onun için çok şükredin siz bana. Ha, çok ararsız beni abi. Çok iyi bir adam değilim ama. E yani şimdi adam, Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ben çamurdan yaratılacağımı, maymundan yaratılmayı tercih ederim. Diyen adam ya. Sizi çamurdan yarattı diyor Kur'an. Adam diyor çamurdan yaratılır mı diyor ya. Çamurdan yaratılır diyor. ama ben maymun daha iyi diyor. Bizzat sesi attım şeye Benim siteye attık şimdi yine. Facebook'ta var şu an. Başakşehir de bunu konuşturuyor. Başakşehir Belediyesi. Kazi Oşman Belediyesi Mehmet Okuyan'ı konuşturuyor. Beyaz TV'de sponsor oluyor. Başakşehir de bunu konuşturuyor. Bu adamları siz artık e, ne kadar batıla destek olduklarını anladınız mı? Buradan ne anlıyorsunuz? Mesajları alıyor musunuz? Ha? Bütün Müslümanlara ders olsun. Bu ayetleri, hadisleri inkar eden adamlara, destek olanlara bu adamların şahısları için konuşuyorum. Bu adamların şahısları e, demek ki batıla bile bile hizmet ediyorlar. Kaç senedir bu böyle. Ha, Demek ki bunlara destek olmamak lazım. Gazi Osman Paşa ve Başakşehir belediye başkanları ve belediye ekibiyle ilgili konuşuyorum. Şahıslarıyla ilgili konuşuyorum. Genelleme yapmıyorum. Destek olan işte maymundan geldik, maymunu tercih ederim diyen adamlara Kur'an'ı inkar eden adamlara destek olmuş oluyor. Bu kadar basit. Ben herkese yalakalık yapıp iyi geçinebilirim. Herkes de benimle iyi geçinmeyi sever. Ama ben yalakalık yapmadım, yapmayacağım. Doğruları söylüyorum. Kim darılırsa yatağını ayrı sersin ehl sünnet bundan ibarettir. Artık hadisleri de bıraktık. Ayetleri de inkar ediyorlar. Buna da gözü müyürüz ya? He? Ya yani şimdi bu kadar da olmaz ki yani. Efendim, bir, bir, yaşı, ne onun adı? Mehmet Okuyan, Taslaman, İslamoğlu, yanında da oturmuş birkaç kişi, vasıflı, etkili, etkisiz. Yani hiç mi siz o resimdekiler... Hiç mi duymadınız bu adam Kur'an'ı inkar ediyor ya? Her yaşıyorsunuz ya? Yani ananıza babanıza bir şey diyenden görüşür müydünüz? Aleyhinize bir şey konuşanla oturur muydunuz yani? Artık Kur'an'ımız inkar ediliyor. Hala bunlar da üniversitelidir, hocadır, akademisyendir, görüştür, fikirdir. Yok öyle bir şey yani. Ya bunlar demek iblis gelse otururlar. Yani iblisim dese, gelse otururlar. Daha de FETÖ'yle oturmadılar mı? E yani, biz dinimizi savunsaydık, FETÖ bu başımıza bela olmayacak. FETÖ belası gitse, başka belalar geliyor. Çünkü eli sünnet hassasiyeti yok. Ben söylüyorum, bu eli sünnet hassasiyeti olmadıkça da Allah'ın yardımı gelmeyecek ve bundan sonra daha da kötüye gidecek. Tevbe etsinler, ehl itikadına dönsünler. Ehl-i muhalif insanlara desteği kessinler. Kesmiyorlarsa Allah yardımı kesecek. Ben söylüyorum. Ya bu mübarek gecelerde yani bu kadar da olmaz ya. Hadi Mustafa Karataş'ı Kanal D'ye almış. Oradan da Halk TV'ye geçer inşallah. Yani o düşe düşe Kanal 7'den şova geçti, şovdan D'ye geçti. Artık ondan sonra Halk TV'ye geçer inşallah. Yani Kanal D'ye zaten diye yapma lüzum var mı? Ya. He? Doğan grubuna reddiye yapma lüzum var mı? Ya Ama bizimkiler bizim belediye diye bizi zehirliyor. Melik Gökçek bizim be belediye diye bizi zehirliyor. Gazi Osman Paşa bizi cehirliyor. Başakşehir bizi zehirliyor. Dünkü Karataş'ın mevzusu neydi biliyor musunuz? Geçerken rastladım. Sesini de duymak istemedim. Altyazıdan anladım. Mehdi'ye inanmamak lazım, çok zararı var diyor. Dünkü mevzu da buydu. Ama bu Kanal de yani. Kanal zaten Allah'a inanmayan adama Mehdi'ye mi inanan diyeceğiz yani. Değil mi şimdi? Orası atış serbest. Adam, İsa Aleyhisselam'ın üzülünü inkar ediyor Karataş. E, Mütevâtir konuları inkar ediyor. Mehdi'den daha üst şeyleri inkar ediyor. Ya ben ona şimdi reddiye yapmıyorum. Ama bu adamları dinlemek caiz değil. Bid'at ehline destek hususunda, ne kadar tehditler ona dair bir risale hazırlayacağım. Çok büyük olmamakla beraber, bütün kaynaklarıyla beraber, bid'at ehlinin hastalığına ziyarete gidilmez, cenazesine gidilmez. E, bid'at ehlinin yüzüne gülenin durumu, bid'at ehline destek olanlar İslam'a yıkmaya yardım etmiştir. ''Men e'ane sahibe bid'atin, men vekkara bid'atin, fekad e'ane mil islam.'' bidat sahibine yani dinde reform, bu bozuk inançları çıkaranlara saygı gösterenler İslam'ı yıkmaya yardım etmişler. Bu hadis-i şeriflerle beraber e, bunların tehlikelerini e, işte beyan eden itikat kitaplarından, metinlerle artık onu herhalde yayarız her tarafa. E, bunları da bidat ehli midir, değil midir? Onlardan da kısa bir şey yaparız. Üç-dört tane. Kendi laflarından ya bidat elini geçtik ya. Bidat ehlinin yine Bidat ehli demek, Müslüman demek. Çamurdan yaratılacağıma diyor, maymundan yaratmayı tercih ederim. Çamurdan yaratıldınız diyen kim? Bütün Kur'an ya! Kur'an'a karşı bunu söylüyor. Buna bidat ehli de denmez. Çünkü bidat ehli yine dinin içindedir. Buna ne denir ya? Bütün mucizeleri, ahakleri, Allah'ın sıfatlarını inkarcı bunlar diyelim. Ama bunlar Maalesef revaç buluyor, hem de bizim Müslümanların desteklediği e, İslami kurumlar, kuruluşlar geçinen, Müslümanız, karımız kapalı, namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz geçinen müesseselerimiz tarafından destek görüyor. Biz bekledik ki bunları, diyelim ki namazsız abdestsizler desteklesin. Hani 28 Şubat'ın hocası kimdi? Yaşar Nuri'ydi. Ha, bu uygun düştü değil mi? Adam zaten ben dedi kemalistim dedi, şuyum dedi, buyum dedi, namaz yok dedi, abdest yok dedi. Biz buna bir şey diyemedik yani. Uygun düştü yani. Ama şimdi sen efendim bunlar, bunlar Halk TV'de konuşsalardı biz yine bu kadar reddiye yapmamız gerekir miydi? Sponsoru Çankaya Beledi Belediyesi olsaydı bizim bu konuyu gündeme getirmemiz icap eder miydi? Çankaya Belediyesi'ne Mehmet Okuyan gibi şeyler çok yakışırdı. Ama Beyaz Tv olunca, Gazi Osman Paşa Belediyesi olunca, Başakşehir Belediyesi olunca bizim Müslümanlarımızın destekleriyle bugün bunlar o masalarda oturuyorlar. O zaman benim çoluğumu çocuğumu gavur etmeye kimsenin hakkı yok arkadaş. Yok. Ya bizim Müslümanlar zaten kendi paramızla zehirlendik ya. Kendi desteğimizle zehirlen. Bize bizden olur her ne olursa ya. Gelip de başka gruplar bize bir şey yapamaz ya. Bize bizimkiler yapıyoruz ya. Biz de marifetin belasıyla uğraşalım, masumcuların belası uğraşalım derken bunların reddiyelerini biraz gevşettik çünkü bizim içimizi karıştırıyorlar. Niye? Siz içinizin derdine düşün de uğraşın. Bana ne marifetten yani? Ben ne içimin derdiyle uğraşacağım? Benim onlarla bir şey... Allah Efendi seni helas eylesin. Başka da bir şey yok. Biz duamıza devam ediyoruz. Allah Efendi Hazretleri kurtarsın. O kadar. Bunun dışında, bunun dışında biz reddiyelerimizi bid'at eline yönlendirmemiz lazım. Onlar da az bid'at değil ama şimdi mühim olan geneli zehirleyenler, marifeti kimse tak takan yok. Ama bunlar geneli zehirliyor. Bu genelin zehirlenmesini şu anda öne alalım, tekrar teşkilattan alalım, kendi aramızda efendim tweet atmak bakımından, mesaj atmak bakımından, Allah zaten için tebliğat bakımından, bak bu adam sizi zehirleyebilir, İtikadı bozuktur bakımından, elimizde de veriler var, belgeler var, konuştukları kendi sesleri var. Bit bitti. Bunu faaliyet göstereceğiz, sizden de Allah için yardım istiyorum. Ulaştırma yardımı, ulaştırma. Benim sitemi takip edin Facebook'te. Ben şimdi bunların kendi sözlerinden alıyorum, atıyorum, kınıyoruz diyorum. Bunu yayacaksınız, var mı bunda bir sıkıntı? E tamam bunu yayın kardeşim, sövmüyoruz, saymıyoruz, hakaret yapmıyoruz. Ama bu şirk ve küfür içerikli lafların sahibini konuşturmacı olarak e, çıkaran belediyeyi kınıyoruz. Kınayamaz mıyız abi? O kadar da hakkımız olsun. Etme. tamam. Kılıçdaroğlu gibi yollara dökülmedik yani. Biz de buradan oturduğumuz yerde konuşalım işi hiç. Ona da müsaade buyurun yani değil mi şimdi? Mitik yapmıyoruz herhalde burada. Ama siz siz siz duyurmuyorsunuz. ...yaymıyorsunuz, tebliğ yapmıyorsunuz. Ben bu kadar yapabilirim. Ben Facebook'a giremiyorum bile. Tweet atmayı bilmiyorum, mesaj atmayı bilmiyorum ben. Ben bunu yapıyorum. E siz o tarafı yapacaksınız. Kuvvet atmaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kuvvet atmaktır. Atmak. Bugünün tweet'i, mesajı... ...efendim o günün kılıcı okundan daha tesirlidir kuvvet Ela innel ramyu. kuvvet atmaktır bid'at eline karşı ne olur bir mesaj atın ya ne olur bir tweet atın ya Allah razı olsun Allah sayınızı artırsın Amin. şuurunuzu artırsın Amin. kendi aranızda gruplar oluşturun ben anlamam facebook'tan bir şeyden böyle grup yapın 5 kişi, 10 kişi 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi grup grup gençler hepiniz gruplaşın kardeşim ve reddiye yapın. Ya maymundan türedim diyor. Efendim Adem Hasan babası var diyor. Kur'an'ı inkar ediyor. Bu adamı hoca kisvetinde çıkartmayın. Müslümanları zehirlemeyin. Yani böyle bir şey Halk TV'de yok ya. Böyle bir fesat ifsat bu bizim bazı belediyelerin diyorum yani bak bazı. Hepsini katıyor muyum içine? Katmıyorum ama bazı belediyelerin yaptıklarını CHP'de yok yani böyle bir zarar. Evet. Böyle bir zarar CHP'de yok. Kusura bakma. Yani çünkü orayı zaten bizim insanlarımız dinlemiyor. Orada Hacı da pek çıkarttıkları yok zaten. Bir Yaşar Nurleri vardı o da öldü. Ya bu bizim, bizden görünenler bizi zehirlediler. Ama ben isim veriyorum. Genelleme yapıyor muyum? Yapmayalım. Yapmıyorum. Bak genelleme yapmadım bak. Ona göre laflarımı çarpıtmayın. Ben müşakas nokta atış yapıyorum. İsim vermenin faydalarıdır bu. İsim vermesem ne olurdu şimdi? Herkesi koy torbaya olurdu. E şimdi hepsi böyle değil. Çok İslam'a, Müslümanlara hizmet eden belediyelerimiz de var. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara yardım etsin, kuvvetlendirsin. Bak onlar da çok. Ama bir iki tane de böyle çıkıyor. Ama biz bunu bildirmek zorundayız. 40 kere biz bunlara beyan ettik. Hiç dinlemiyorlar. E sen duymuyorsun mu bu adam ne diyor, şirk konuşuyor? Ya nasıl bir diyanettir ya, nasıl bir diyanettir? Adam diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a diyor Allah oğlunu kesmeyi emretmemiş. Ya Safa suresinde ayetler var. Ya diyor ben rüyamda görüyorum dedi diyor, rüyada görünen vahiy olmaz ki diyor. Ya rüyadan sonra İsmail Aleyhisselam ne dedi, sen hafızım diyorsun, hocam da diyor, bu millete niye Kur'an'ı gizliyorsun ya? İsmail Aleyhisselam ne dedi peşine? Oğlum Fanzur maazatağa bak bak ne düşünüyorsun? E, İsmail Semih'in cevabı ne? Galya betifalmat mur. diyor ki orada emir olunuyorum demedi ki diyor. Taslaman da devreye giriyor orada taslaman. Hiçbir Kur'an okuyamaz ha taslamanın yüzünden Kur'an'ı zor okur. Yani açsan bir ayet oku desen 40 yanlış çıkar. Seveyim, He. Oradan diyor ki orada emir geçmiyor diyor. Nasıl geçmiyor ya? İbrahim Asem diyor ki ben seni diyor rüyamda kestiğimi görüyorum diyor. İsmail aleyhisselam, oğlunun cevabı, oğlu ne anladı? Onun vahiy olduğunu ve emir olduğunu anladı. Niçin? Ya, ya ebedi ifal ma tü'mer Ya ebedi ey babacığım, if'al yap Ma o şeyi ki tü'meru Türkçeleşmiş emir işte, tü'meru emrolunduğun şeyi yap diyor. İsmail aleyhisselam mı daha iyi anlayacak babasını? 5000 sene sonra gelmişsin, of'un dağından sen mi daha iyi anlayacaksın? Yani. İsmail aleyhisselam diyor ki emrolunduğunu olunduğunu. Hala diyor ki emir yok orada diyor. Ya ayette diyor ki emrolunduğunu olunduğunu yap diyor. Ya sen ne hangi Kur'an okuyorsun? Bizim Kur'anımız farklı mı ya? Bunların Kur'anı bizim Kur'an farklı ya. Ya sen Allah'ın kitabını okumuyor musun ya? O sonra setecinüni inşallah mines sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Peki kesme emredilmese, okşama emredilse, okşamaya sabır mı edecek? Niye sabrediyor bu İsmail Aleyhisselam? İnşallah diyor, beni diyor, sabredenlerden bulacaksın diyor. Sabır için? Kesme emri olmasa sabır gerekir mi? Ne emredildi o zaman? Onu söyle, çocuğunu okşa buyuruldu, öyle mi? Felemmâ <gülüyor> eslema diyor. İkisi de teslim oldular. Ve telleul ilcebin, yanağının üstüne yatırdı diyor. Ayet bu ya, bu yanağına niye yatırıyor abi? Benine bakma mı? Niye yan ana yatırıyor ya? Ve neredeyne an ya İbrahim, biz niteydik ey İbrahim, kastettik de rüya, rüyadan verilen emri tasdik ettin, tamam bu kadar. Yaptın vazifeni diyor. Onun sonra böyle neredeyne abi Büyük bir koçlan diyor İsmail'e fidye gönderdik. Fidye niye gönderilir? Fidye niye verilir abi Türkçe siz Türk, Türkçe de bilmiyoruz. Fidye nedir fidye? Canının bedeli mukabilidir yani fidye verirsin canını kurtarırsın peki koç neyin fidyesi? İsmail aleyhisselamın fidye. Fidye ne demek? İsmail aleyhisselam canını bağışladı koç fidye geldi. Ya spiker kadın diyor böyle şey olur mu diyor ya? kadın diyor ki ya diyor bu diyor koç kurban buradan geldi diyor emrolunuyorsun diyor diyor. Kadın anlatmaya çalışıyor ama e sen öyle adamı çıkarırsan sen ona laf anlatabilir misin? ey spiker hanım ya <gülüyor> laf anlatacak bir adam çıkart ha senin lafını anlamıyor ki Otomatiğe bağlamış adam, senin lafını anlamıyor. Sen biraz kültürlüsün ama senin lafını anlayacak bir profesör yok karşında, bir şey anlamıyor. Sen de uğraşıyorsun yani. Ama işte batılı alet oluyorsun, onun da günahını vebalını ahirette sen de çekersin, hari dava. İyi ama işte o da ona sebep oldu konuşturma. Oradan ahirette büyük ceza çekerler tabii. Bu sebep olanlar çok büyük ceza çekerler ahiret. Çünkü ayetleri inkar etti orada. E bütün milletim diyor, böyle bir şey yok. Ya bu kadar ayet okuyorum sana, nasıl böyle bir şey yok? Yani onun için aklımızın ermediği her şeyi inkar ederiz. Bunlar mutezile kafasıdır. Bunlar akıl ve mantıkçıdır. Ayet de olsa inkar eder. Hadisi bırak, ayet de olsa inkar eder. İslamoğlu ne diyor? Yüz sene uyumuş da, Uzeyr Aleyhisselam ölmüş, yüz sene sonra dirilmiş. Bu temsilidir diyor. Temsili ne demek? Böyle bir şey yaşanmamış, sembolik demek. Kendi gerekçeli halinde yazıyor. Kur'an ne diyor? emate öldürdü. Hu onu Allah Allah mi am 100 sene ölü bıraktı. Sümme sonra ba'sede diritti hu onu. Yani emsile okuyan çocuk buna mana verebilir. Emsileye başlayan. Kur'an bunu şöyle diyor ki temsilidir. Niye? 100 e sene ölü olup da dirilememiş. E bunlar o zaman 5000 sene, 7000 sene sonraki diriltmeyi denk ar ederler. Çünkü 100 sene ölüdü bırakıp da diriltemiyorsa e, tabii tabi bin sene sonra Adım nasıl çirkecek yani? Çünkü bunlar zaten cesetlerin haşrını da inkar ederler bunlar. Zırvalamak için ruhani, muhani, ahirette böyle cennet, cennet böyle bir şeyler yok. E, zaten Mustafa Aşk'la demiyor mu ki cennetin de sonu var, cehennemin de sonu var diyor. Ya, cehennemin sonu var diyor zaten. E cehennemin sonu var, cehennemin hiç sonu var diyeceğine sen hiç cehennem yok desen daha kolay bir kese yol yani. Ama durum bu. Allah sizleri, çocuklarınızda zürriyetinizi de bunları dinleyip, bunları aldanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah benim bu sohbetlerimi dinleyenleri, Allah için dinletenleri, Allah için bu reddiyelerimizi tebliğ edenlerin kıyamete kadar gelecek nesillerini de bugün yaptığınız hizmetlerin bereketiyle onları da bidat ehlinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala aleyhi aleyhi sallim. Ama bugün, bu ret kulak asmayan, bu işi gevşekten alanların yarın çoluk çocuklarının dahi bu zehirlere uğraması efendim işten bile değil. Tehlike çok büyük ve yaygın ve salgın halinde ilerliyor. Tabii bu ilahiyatların kurulmuş amacı felsefesi buydu zaten. Buydu zaten medreselerin kapatılmasının sebebi de buydu zaten. Çünkü medreselere bir fasıklık bir sokamazdılar. Ama burada felsefe bilmem ne dinler tarihi, mezhepler tarihi bilmem ne, küllüm ettiler hepsini bir araya çorba ettiler batılı hak ile halta ettiler e zaten caferilik birinci mezhep yazmıyor mu bunların kitabında beşe çıkartmışlar birinciyi caferi koymuş E bunu okudan okuttuğu çocuktan daha ne İslam bekleyeceksin daha ne sünnet, ehli sünnet bekleyeceksin durum karma karışık. Allah'ım bu memlekete bir hayırlı sahip gönder ehli sünnete müdafi gönder yarın El istidete göre millete doğru inanç açlayan insanlar halka ile yar. Amin. Onlara yardım eyle. Amin. Onların yardımlar imkanları ziyade eyle. Bidat ehline de destek verenlere de verdiğin imkanları nez'a eyle ya Rabbi. Sök sök al ya Rabbi Kurban olduğum bu imkanları batıla kullanıyorlar. Ayetleri hadisleri reddde inkara kullanıyorlar. Bizim elimizde hiçbir imkanımız yok. Kurban olduğum bize azizeyle ile ya Rabbi. Bir daha diliniz eliyle ile ya. Amin. Bu cemaatimizde şuurunu ziyade eleyip her tarafa bu hakikatleri yaymayı bize hayatımız boyunca nasip eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi Bu reddiyeler ilmin ta kendisidir. İtikadın ta kendisidir. Elbise ta kendisidir. Bunların yapılması lüzumludur ve elzemdir ve farzdır. İşte keşke başka kişiler de bu sesle bu avaz ile bu şeyle beraber yapsalar da Efendim kuvvet olsak birbirine Maalesef aynı tavırda aynı tarzda aynı şekilde isimler verilerek pek konuşan Görmüyorum bir de İhsan Hoca Hoca Allah selamet versin Allah razı olsun ee, O mübareğin biraz şeyleri görüyorum Hüseyin Avni Hoca da Allah razı olsun o da isim vermekten çekinmez Güzel e, şey yapar inşallah ya Birkaç tane hoca sayabiliyoruz bak iki tane ben hoca sayabildim şimdi İki tane hoca sayabildim. isim vererek. Tamam mı? İsim vermeyeni ben reddiye kabul etmem. İsim vermeden reddiye olmaz. Yani isim vererek, adres vererek reddiye yapan iki hoca sayabiliyorum. Bu benim için çok üzücü bir durum. Yüzlerce hoca efendi bu faaliyette şu anda harıl harıl çalışmaları lazım. Biz de onları tanıtırdık. Biz de onları dinleyin derdik. Benim o kadar çok vaktim olmuyor. Onlar ta... Vakitlerde harcayıyorlar derdik, yok. Maalesef yok değil mi? Maalesef yok. Allah artırsın, Allah sayılarını artırsın. Özel de vardır, ben özeli konuşmuyorum. Yani bir dergide yazısı çıkacak, bir internette konuşması çıkacak, ben bunu bahsediyorum. Özelde çok Ehl-i Sünnet Hoca Efendi konuşuyor ama şimdi özeldeki genele gitmiyor ki yani. Ben genele konuşan, bir hiç olmazsa bir konuşma yapacak, konuşmayı sitesine Atacak. E ben de adres vereyim yani arkadaşlar. Bak şu hoca güzel anlatmış bu konuyu. Ben kıskanma yapmıyorum. Hiçbir zaman kimseyi kıskanmam. Ehli sünnet olduğu zaman hep size ne diyorum? Bak şunu okuyun. Şunu dinleyin. Ben size adresler gösteriyorum. Ben gösterecek adres arıyorum. Ben adres bulamıyorum ya. Mübarek Hüseyin Avni Hoca da ses aldırmıyor. Ses vermiyor. Bir şeyler ediyor işte. O da hala ya mübarek millet cehenneme gidiyor. Yavur oluyor. Ehli sünnetten çıkmış. Sen şimdi ses vermemekle yani hadi görüntünü aldırma, ses ver. Sadece sesini ver. Yani ona da buradan duyuruyoruz. Atalım sitelere. Güzel bir ilim, çok ilmi var hadisçi. Güzel bir reddiyeler yapar yani değil mi şimdi? İnşallah onlardan da istifade edilir. Ama bu hususta insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Yani özellikle medreselerde de bir bölüm ihtisasta... Reddiye ihtisası yapması lazım. Şia'ya reddiye, Vehhabi'ye reddiye, işte haricilere, IŞİD'ye reddiye, Mutezile'ye reddiye, bu bizim ilahiyatların hepsi Mutezile'nin kapsamında. Mutezile'ye reddiye yaptı mı bunların hepsi kafadan reddiye oluyor. Ondan sonra isim de verilebilir. Ancak e, bu kurumsallaşmadı. Böyle bir birim bile medreselerde oluşmadı. Yani bu mikrop şu anda milleti öldürüyor. Ulaşıcı hastalık. Şu anda aklına, şu memlekete yeni bir salgın gelse, çakuş işte kuş kribini bilmem neydi bilmem neydi, bir salgın gelse, mikrobun adı da virüsün adı da yeni duyulsa, hemen Sağlık Bakanlığı harekete geçip onunla ilgili bir acil bir şey kuruyor mu? Kuruyor. Kurmalı mı? Kurmalı. Kuruyor zaten. Birim kuruluyor mu? Kuruluyor. Madem bu diyor yeni bir tehdit oluştu, bunu karşılamamız lazım diyor. E şimdi bizim iman sağlığımız, beden sağlığımızdan daha önemli değil mi? Onu da bizim hükümet yapacak hali yok. Diyanet ne iş yapıyor? Hiçbir iş yaptığı yok. E o zaman biz kendi medreselerimizde kendi yetiştirdiğimiz binlerce on binlerce hoca efendiler arasından mutlaka ne yapmamız lazım? Kendimiz bir birim kurmamız lazım. Neden? E bu virüs iman sağlığımızı zedeliyor, milleti kafir edecekler. E bu durumda bu reddiyeleri yapılması lazım. Ben bu işe başlayalı on seneyi geçti. Yani 15 seneye yakın. Tabii Yaşar Nurilerle ilgili reddiyelerim 20 seneyi de geçti. O zaman onlar çıktı 25 sene falan. Ben bu reddiyeleri 25 30 sene. Ama Süleyman Ateş ilk çıktı. Sonra Yaşar Nuri çıktı falan. O aralar onlara yapıyorduk 28 Şubat'ta. O zaman radyo falan da yoktu. E ama yapıyordum sohbetlerde. Kasetlere alınıyordu. Kasetler dünyaya yayılıyordu. Ondan dolayı hapiste de girdim 2000'de yani deprem bağlarından. E şimdi ne kadar yayıldı ki tabii o kadar beni adam yerine koydular. Çok etkin olmazsa adam yerine koymuyorlar. E o zaman beni hapse attılar. E şimdi ben o zaman yani bu konuştuğumuz e, 98'ler, 97'leri konuşuyorum. E ben o gün bugün yapıyorum. Ama tabii sonradan İslamoğlu tehlikesini gördük. Onu geç gördük ama yani yine bir 10 sene kadar var. 10-11 sene var. FETÖ tehlikesini o ara gördük. Diyalogla uğraştık senelerce. E şimdi bunların hepsini yapıyoruz ama maalesef yani bir e, ilmi bir heyet olarak bir çalışma yapılmıyor. Hak sözü yazdırdım. İstanbul'a bir reddiye bir kitap o zaman İsmaila'daydım. Evvelce İsmaila'daydım ya tefsirde. O dönemde onu da yazdırdım Hoca Efendi arkadaşlara. Ben de tabii katkılar da bulunmak suretiyle. Şimdi kendim özel bir reddiye yazılıyorum O büyük olacak inşallah. E şimdi elimden gelenler bu kadar. Bu kadar. Benim yani sağlığım da Sanatimde maddi imkanlarım da kısıtlı bir insanım yani çok bolluk içinde biri değilim. Çünkü bu işler ne ister Ka birkaç hoca efendiye ve maaş vereceksin, onlara efendim imkan vereceksin, değil mi şimdi? Özel ta ihtisas çıkartmak lazım. Ya e bu da e tabii ki İsmaila gibi büyük kurumlara, vakıflara, medreseleri olan e, insanlara düşer. Ama maalesef, ama maalesef istenilen verimi alamadık, alamadık. Ama Bundan sonra inşallah Rabbim bize agah eylesin, uyanık eylesin. E çünkü bu reddiyeleri yapmamız gerekiyor. Adamın sözünü bulacağız, sözünü alacağız, sözünü ortaya koyacağız, sözünü tahlil edeceğiz, bu kadar basit. Yani bu söz, şu adeti inkardır, şu adeti inkardır, ehli sünnetten çıkmaktır veya dinden çıkmaktır. Yani durumuna göre, bazı söz dinden çıkarır, bazı söz ehli sünnetten çıkarır, dinden çıkarmaz. Bunların hepsi ilmi kelama göre tas değerlendirilecek yani. Böyle rastgele de sohbet yapılmaz. İl, i̇lmi kelamın kaidelerine göre değerlendirilecek. İnşallah yani. Aletlerimiz az. kemaletten kemalat olmaz demiş. Nasıl yapacağız işte. Benim iteklememle şeyimle bu kadar gidiyor. Bu Ramazan'da dedik milleti şey etmeyelim çok. Biraz ayet çok okuyalım falan öyle yaptık yani. Bir Ramazan Karataş'tan uğraştık yani. E onun için bu Ramazan biraz size daha fazla sohbet yaptık değil mi? Yani ayet okuduk bir şeyler yaptık. Bedir'i anlattık. Şimdi İbn-i İshak es bahsediyor. Bedir de çok mucizeler zuhur etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler işte bunların yine inkar ettikleri mucize olaylarında hadislerde çok var. delail Nübüve kitapları ve Siyer kitapları bunlarla doludur yani. Ee, İbn-i İshak da Siret'in başıdır. Siyer ilminin başındadır. Daha 1200-1250 senelik allameh. Yani çok eski, ilk, ilk eser bunlar, i̇bn İsakların falan yazdıkları eserler. İlk eser zaten, İbn-i da ondan sonra yani alıyor. i̇bn İsak bu işin belki de yüzlü yani. Hicri yüzlü de olabilir. O dönemin yüz yüz o dönemin kitapları. i̇bn Kesir meşhur hani, i̇bn Kesir de bundan alıyor. i̇bn Kesir'in de Esirat-ı var. Tabii hepsi ilk kaynaklardan almak durumundalar. Kimse bir şey uyduracak hali yok. Bu adı radıyallahu Tabi bu e, Maraş'taki Ukkaşe anh, o mudur değil midir? E, Tabi ihtilaf var. E, sahabede birkaç Ukkaşe var. Onlar Ökkeş diyorlar Maraşlılar. Ökkeş ismini çok takıyorlar. E, Ukkaşe anh, orada dağlarda bir harpte yine e, Ben de ziyareti nasip oldu elhamdülillah. Odur değildir. Ukkaşe bin Muhsan el-Esedi, Bedir günü kılıcıyla savaşırken elinde kılıç kırıldı. Ne kadar yavur gebertmiş ki demek. Kılıç kırılınca geldi Rasulullah sallallahu aleyhi ve verdi, dedi ki ben nasıl savaşacağım, kılıcım gitti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıç fabrikası mı var? Ama mucizesi var. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Orada odun, bir odunlar vardı, kökleri. Ağaç, kesilmiş ağacın dibinden kökü var. Kökünden bir şey çıkarttı sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi katil bir hazaya ya al dedi bununla savaş, ey hukkaşe. Aldı Rasulullah'ın elinden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir salladı, Baktı, uzun boylu bir kılıç oldu. Bir de öyle sert demiri var. Demiri de bembeyaz. Demirin beyazı. Ebyaz yazal hadid Şedid el şiddetli. O kadar savaştı ki yani Bedir fethi kazanılıncaya kadar kılıç efendim e, onun elinde kaldı. Sonra o kılıca el Aun ismini verdiler. el Aun. Avn yardım demek. Arapça'da, Türkçe'de de Avn'i buradan geliyor yani. Avni'dir Arapça esası. Avni. Avn yardım demek. El Avn ismini verdiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün harplere o kılıçla katıldı. O odundan dönen kılıçla. Bütün harplere katıldı ve e, o yanındayken yani kılıca hiçbir şey olmadı. Kendisi tabii artık e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden vefatından sonraya da yaşadı. Efendimizin vefatından sonra e, bir e, muharebede şehit edildi. E, şehit edildiği muharebede de kılıcı yine yanındaydı. Yani o, o günlük değil yani. Kalıcı bir mucize olarak daim oldu. Seleme bin eslem radıyallahu anh kılıcı kırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da hurma dallarından bir dal verdi. Hurma dallarından bir dal verdi. Bununla sen al bununla vur kafirlere buydu. O da Ok e, efendim hurma dalı hurma dalı onun elinde kılıca dönüştü ve o kılıçlar harbetti ve o da onun yanında kaldı. Şimdi bu e, İmam Şebravi büyük alim falan Bedir Gazası kitabı. E sen onu tanı tanımıyorsan ne tanıyorsun? Ha işte İbn-i İshak diyorum sana. İbn-i Siyer'in ağ babasıdır. Sen İbn-i Sa'dı da tanımıyorsan bana kaynak sorma. Git bakkala ekmek sor. Bana kaynak sormayı, İhsak'ı tanımıyorsan ne konuşuyorsun benden? İbn İhsak. He İbn Kesir'i duymuş musun? Duymuşsun. Al da sana İbn Kesir es-Sîratü'n-Nebeviye ikinci cildin 447. sayfası. Tamam? Ama Türkçeler tutmaz. Ben Arapçaya göre veriyorum. Gider bir tercüme bulursun falan bu kaynağı arama. Ben Arapça kaynağını söylüyorum. Evet. <gülüyor> Rifatü'l-Malik radıyallahu anh Bedir günü ona bir ok isabet etti. Gözü aktı. Gözü akınca geldi Rasulullah Efendimiz'e. Başına bir şey gelen Rasulullah Efendimiz'e geliyor ya. Sallallahu teala diyor ki bir tükürdü diyor mübarek tükrüğüyle gözüme diyor. Gözümü diyor böyle biraz şey olan şeydi, eliyle mübarek yerine koydu diyor. Ondan sonra gözümde hiçbir eziyet sıkıntı yok. Eskisinden iyi görür oldum diyor. Sallallahu teala onun mucizeleri bitmez. Şimdi sünnet seniyesi nasıldı? Bir kez bir yerde harbettiği zaman üç gün ikamet eder. Müslümanların yaralılarını sarar, sarmalar. Hani onları yola alacak ya yanına. Onların işte hazırlıkları, teçhizatı var. O sonra kafirlerin gebermiş leşleri falan olursa, onları da işte kapatacaklar, örtecekler. Ee, üç gün kalırdı. Bedir günü olunca üç gün kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala Kureyş'in firavunlarını gebertince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben onların nerede devrileceklerini ise bildirmiştim ya Bedir'den önce hepsini yerlerinde bırakın bakalım benim dediğim yerlerde mi göreceğiz. Onun için, kavurların leşlerini oynatmayın buyurdu. Hepsi yerlerinde kaldı. Bu arada, e, sonra baktı sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin leşleri çok, sahabeye emrederse ki bunları defnedin yani gömün e, sahabe-i pisliklerle uğraşacak bu leşlerle ee, Burada kuyuya çekmeleri, bir kuyu vardı geniş, Kalip isminde. Ee, Neccaroğullarından biri onu da kazmış zamanında. Neccaroğulları da Efendimiz Aleyhisselatü dayıları olduğu için, onda da bir tefaül var yani. Efendimiz Aleyhisselatü akrabası kazmış onların kuyularını yani. ha. O da ayrı bir mesele. Eskiden kazılmış o kuyu. Ee, o kuyuya çekin buyurdu, o size daha kolay gelir. Böylece ee, onları gitti yerlerinde tespit etti. Bak benim dediğim yer. Ben hepsi dediler ya Resulullah dün gösterdiğin yer neresi ise şaşmadı. Ondan sonra böyle çekin atın kuyuya. Hepsini çektiler, attılar Ebu Cehil'leri falan. Ümeyy bin Kalef kaldı. Ümeyy bin Kalef zırhının içinde şişmiş. Tabii çok sıcak. Şişmiş Allah Allah. Kafir leşi kadar. Hınzır leşinden daha beterdir. Hınzır leşinden o kadar insan tiksinmez yani. Efendim zırhı doldurmuş şişince bu sefer zırhtan da çıkaramıyorsun. efendim kıpırdatmak istediler böyle oynatalım şey edelim. Bütün mafsallar her yeri böyle döküldü. Dökülünce de onunla başa demediler yani. Onu yerinde bıraktılar. Üzerine taş attılar, toprak attılar. Öbürlerini kuyuya çektiler. Şimdi orada Ebu Hüseyfe radıyallahu anh'ın babası vardı ya. O biliyorsunuz evvelce Utbe. Esasen geri dönelim demişti. Sonra Ebu Cehil ona laf sokmuştu. Demişti ki oğlu var diye istemiyor demişti. Geçen derslerde. İşte Ebu Hüzeyfe'nin babası Utbe'yi de çukura atıyorlardı tam getirdiler leşini. Ee, oğlu sahabeden Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh yüzü biraz e, çok üzüntülü oldu. Çok masum olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı durumu anladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten ona demişti ki babanı harfte görürsen sakın ilişme babana demişti. Yani baştan demişti ona babanı görürsen harfte babana ilişme. Yani sen karışma o işe. Başka müşriklerle savaş yani babana dokunma demişti. Eşinde babası bu durum olunca bu de halekem evi şey herhalde babanın e, bu Halinden dolayı biraz üzüldün değil mi dedi. O da dedi la vallahi ya Resulallah bir müşrik ölmüş. Ben senin düşmanının ölmesine niye üzüleyim mi? Vallahi üzülmedim. Lakin dedi ben babamı çok akıllı, fikirli, bir de yumuşak huylu. Zaten geri dönmek çok istedi. Yumuşak huylu, faziletli bir adamdı yani. Cahiliyet döneminden beri ben umuyordum ki Allah onu İslam'a hidayet eder. Çünkü aklı var ya. Akıllı insanlar hani mutlaka doğruyu anlar hesabı yapmıştım. Fakat bu durumu görünce yani nasıl hala o tarafta kaldı da sonuna kadar anlayamadı. İslam'la müşerref olamadan öldü. Bu beni üzdü dedi. Yani akıllan olsa Ebu Ceyl hepimizden akıllıydı. Zaten e, ilimle olsa iblis hepimizden alim yani. Hidayet Allah'tan geliyor Celle'ye. Niyetimiz iyi olacak inşallah. Allah niyetimizi iyi görecek abi. Niyetimiz iyi olacak. Kibir girmeyecek, gurur girmeyecek, haset girmeyecek. Onun ayağını kaydırayım. Bunu bilmem devireyim. Böyle bir şey. Biz Allah için Müslüman oluruz. Biz hakkı Allah için arıyoruz. Benim İsmailoğlu'na hiçbir husumetim şahsi değil. Benim Mehmet okuyanla nefsani bir davam yok. Şu reddiye yaptıklarımın hiçbiriyle benim ne rakibim ne benim sahamda ayağıma dolaşıyor. Ne maddi bir çekişmem var. Hiçbir şey yok. Şimdi benim bu reddiyelerim tesir ediyorsa niye ediyor? Şahsi olmadığında. FETÖ'de yaptığımda ben FETÖ'yle ne uğraşacağım yani? Ama madem milleti şirke yöneltiyordular dinler arası diyalogla işte ben onu uyandırmak zorundaydım. Çünkü Muhammed Resulullah bir İslam'ı la ilahe illallah yeter az daha tutturmaya başladılar. Ben bakıyordum millet inanmaya başlamıştı bunlara. E ben bunu görüp duramazdım. Kaça patlarsa patlasın, kaça da patladı. Ama biz Allah için iş yaparsak Allah bizi hidayet eder. Ben çok alim olduğumdan değil, çok akıllıyım değil, çok hatibim değil, çok lafı eviriyorum, değil, değil, değil. Hidayet Allah'tandır. Tesir Allah'tandır. Ben Allah için konuşuyorum. Yoksa ben de kıssadan hissi anlatsam, her kanalda da beni de bir akşam misafir ederler. Ama şimdi hiçbiri çağırmaz. Niye çağırmaz? Ya oraya dokunuyorum, ya buraya dokunuyor. Herkes karar vermiş. Bundan geçinilmez. Niye geçinilmez? Sen eli sünnet olursan ben senin reklamını da yaparım, teşviğini de yaparım. Ama sen eli sünnet olmayınca dedi Fatih Çıtlak eli sünnet mi? Eli sünnet. Çok kuvvetli eli sünnet Fatih Çıtlak. Ha, dinle bakalım Fatih Çıtlak ben dinleme dedim, mi sana? Geçen senelerde de dinle dedim, değil mi? Evet. He? E tamam ehl sünnet adam, ben şey diyorum şimdi. ha sabitleri konuşuyorum, şimdi her gece konuk olanları sayamıyorum ama ben tanımıyorum. Hiç vaktim yok, bakamıyorum da. Ben, ben konukları bilmem, konuklar değişiyor. Konuk yani. E tamam ehl sünnet adam. Ehl-i e, Yani şimdi, efendim, e, konuk alanlarda da ehl çok var, konuklarda. Ben bir şey demiyorum, konuklarda da güzel ehl adamlar çıkabilir kanallarda. Ben bunlara bir şey demiyorum. Ben şimdi burada sabitlerden bir Mustafa Karataş'ı biliyorum. El-i e muhalif. Bir de Mehmet Okuyan'ı biliyorum. Sabit meselesi. Geri kalan ben saymadım. Bakmadım ama genelde el Sünnet gördüm. Misafirler, konuklar vesaire. E şimdi ben ne yapacağım? E burada bizim reddiye yapmamız Allah için olmasaydı efendim ben burada maddi manevi zarar beklerdim. Ama Allah için olduğundan ben Allah Teala'nın bize zarar zeval vereceğini ümit etmiyorum. Mutlaka tesir yaratacak allah Teala. Mutlaka tesir yaratacak. Onun için yani davamız din olursa Allah bize idat yaratır. Bize doğruyu buldurur. Ama fikri sabit olup kavmiyet, ırkçılık, akrabacılık, benim adamım, benle iyi, beni destekleyen şeklinde e, insanlara bakış açımız bu yönde olursa o zaman diyor ben oğlum olsa Ehl-i Sünnet'e muhalif, reddederim, babam olsa reddederim. Asla. Asla ben ona taviz edemem, itikadı muhalif. Ha, kulluk vazifeleridir, kulaklarıdır aramızda, o ayrı bir şey. Kul varsa. Ama bunun dışında mecbur olmadığım hiçbir nokta asla tasvip edip ne yapamam? E, sen de doğru konuşuyorsun, seninki de bir görüş diyemem. Diyemem, kim olursa olsun. Caiz değil. Onun için bakın, en akıllı adamlar İslam'a hidayet bulamadı. Kölelerden ne kadar sahabe oldu değil mi? Fakirlerden ne kadar sahabe oldu? Efendim meşver heyeti olmayan, cahiliyet döneminde hiç itibar edilmeyen nice insanlar hakkı buldular. ve bu kadar akıllı fikirli heyet Bedir'de kalip çukuruna yuvarlandı cehennemi çukuruna. E şimdi bunların böyle mi yapması lazımdı? Sen burada mucize görüyorsun, hala mucize inanıyor. Adam şimdikiler bunlar görmüyorlar zaten, görmediklerinden de inanmıyoruz diyor bu, bu hocayım geçinenler. Ebu Ceyl kafası işte, Ebu Ceyl de gördüğü halde inanmadı, Ebu Ceyl gördüğü halde inanmadı. E demek ki akıllan olsa Ebu Ceyl yola gelir, burada bir inat var, bir inatçılık var, bir kere girdik bu yola, bir kere tutturduk şimdilik daha geri dönmeyelim, bu kibirden gelir. İnsan yanlışını anladığı zaman dönmesi yerdemdir. Tevbe etmesi Allah'ın sevgi sevgilisi olmasına vesiledir, tevbe et o zaman dön yani, millete açıkla, ölmeden evvel tevbe etme kapısı açık. Açıkla de ki ben bugüne kadar ki konuştum şu şu laflar Vazgeçtim bunlar yanlış de ya Bari imanınızı kurtarın ya E o bileti de zehirledin onun için mutlaka beyan edip Son görüşüm budur ben bundan döndüm diye açıklamak gerekiyor Yoksa tövbesi de kabul olmaz Nasıl olacak? E tövbe eder E tövbe eder yani şirkten de tövbe edilir Evet Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüzeyfe hazretlerine dua etti. Çok hayır söyledi. Ne yapasın sen elinden geleni yaptın ya Aba Hüzeyfe dedi. Ama üzülmemek mümkün değil. tabii ki bir insan bu arada Kureyş'in işte ileri gelen gavurlarından 20 küsur gavur Bedir'deki kalibe kuyuya atıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini işte bağladı. Yola gidiyoruz artık tamam iş bitti. Medine'ye dönüyoruz derken eee geldi o çukura doğru e, leşlerin bulunduğu çukura doğru yöneldi biz de dedik Allah Allah burada bir işimiz kalmadı ki niye gidiyor o tarafa başka bir hacet mi arız oldu falan geldi ve Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Ölüler işitir mi? Ölüler işitir mi? Vehhabilere göre işitmez. Ehli sünnete göre işitir. İşte hadisten delilimiz Buhari ve Müslim'dir. Ne sordu? Ne buyurdu? ''Ya Utbet ebne Rabi'a, ya Şeybet ebne Rabi'a, ya Ümeyye tebni Halef, ya Bacehle ibn-i Şam, ya Fulan ya Fulan. Hepsinin isimlerini saydı. Utbe-i Şeybe-i saydı. Ümeyye'yi de çukura yakın bir yere koymuşlar. ''Bi ise aşiretün nebi, kün tümlü siz Peygamberinize karşı ne kötü bir akrabalık yaptınız.'' dedi. Söylüyor, konuşuyor, konuşuyor. Siz peygamberinize karşı ne kötü bir aşiret oldunuz. Kedep tümuni vasatle kaninaz. İnsanlar beni, yabancılar beni tasdik etti, iman etti. Siz bana yalancı dediniz. Ve ve awaninaz. Siz beni yurdumdan, vatanımdan çıkarttınız, sürgün ettiniz. İnsanlar, yabancı insanlar, medine beni barındırdı, ev varket sahibetti. Ve etti. ve ne saraninaz. İnsanlar, akrabam olmayanlar bana yardım etti. İslam aziz ettiler. Siz benimle savaştınız. İnne vecedna muadana ne hakka. Biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Söz verdi bize iki taifeden birini vereceğim size ve yardım edeceğimse dininizi aziz edeceğim. Biz hak bulduk. Melekler geldi, yardımlar geldi, biz galip olduk. Ve vecedtum muadana Rabbukum hakka. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerini hak buldunuz mu? Deyince denildi e, Hazreti Ömer dedi ya Resulallah keyfe tükellim ve saaden bila arvah. Ruhsuz cesetlerle nasıl konuşuyorsun ya Resulallah? Çünkü ruhları çıkmış. Ne buyuru sallallahu aleyhi ve sellem? bi esma mâ kulü minhüm. Siz yanımdayken bile onların dinlediğinden, duyduğundan daha iyi beni duymuyorsunuz. Onlar daha iyi duydular. Lakin onun en yaruddû şey bir cevap verme gücünü bulamazlar. Duyarlar, cevap veremezler. Ya kafirler bile böyleyse. Ya Müslümanlar? Müslümanlar zaten selamını alıyor, selamına cevap veriyor. Ee, selama cevap vermek farz olduğundan, ölüler de amelle mükellef olmadığından, ölüler selama cevap vermiyor ama duyuyor. Onların yerine bizim cevabımızı kim veriyor? Melekler veriyor. Kiramen katibini o ölen Müslümanın yanında duruyor ya, kabirde geliyor ya, işte o melekler bize cevap veriyor. Meleklerin selamımızı alması daha işimize gelir. Onun için Müslümanların kabirlerinde çok selam versen o kadar meleklerden de selamına geri iade alırsın. O geri iade almak meleğin iadesi çünkü günahsız lan sana Allah'ın selamını rahmetini e, diliyor. Selamet ve afiyet diliyor. Çok acayip bir şey. Yani ölüye selam vermek, diriye selam vermekten daha sevap demiyorum ama daha ganimetli diyorum. Çünkü neden? Bana selam veriyorsun. Ben de günahkar ağzımla sana ve diyorum. Bir de ve rahmetullah diyorsam o da benden olsun ilaveten. Ve berekatühü de diyorsam o da ziyadeten falan. Mecbur da değilim yani. Zaten milletin ağzı da açılmıyor yani. Ve aleykümüsselam'ı zor söylüyor. Ve rahmetullah ilave eden pek az kaldı memlekette. Ve berekatühü hiç yok denecek kadar ama melek zaten ve aleyküm selam da der, ve rahmetullahi da de der, ve berekatühü da der ve böylece senin selamın hem Allah'ın rahmetleri hem bereketleri üzerine gelir. Onun için kabir ehline özellikle salihlerin bulunduğu mezarlık var. Tabi Osmanlı mezarlık, eski mezarlıklarda salihler şimdikilere göre daha fazla bulunur değil mi? Şimdi çok zor yani salih, malih, adı salih demedik yani. Kendisi salih adam, mezarlıklarda şu anda yeni mezarlıklarda Vardır illa bir şefaatçi için birilerini Allah nasip etmiştir ama genel manada Osmanlı'da tarihler fazla bulunur. Selam vermek lazımdır. Onun için tabii ki Allah Teala e, kafir de olsa ruhu ile bedenine bir alaka kurduruyor. O manada ceset biliyorsunuz cesedi toprak yesede, canavarlar yesede, kuşlar yesede, yansada yandığı ateşiyor gitti. Kuruk sokumu çürüyor mu? Çürümüyor. İlla küllücesedibne demeye bla lacedem. Bütün yangında, o şey Londra yangında Müslümanlar var mıydı hiç? Ölen? Yok ölenden Müslüman. Yani ben onu öğrenemedim. Bir şey okumak istiyorum. Müslüman o mü diye de haber hale alamadığım için okuyamadım yani. Yok, o tamam, sahura kalkmışlar, sahurda uyandırmışlar falan. Onları uyandırdıklarına göre, bizim Müslümanlar uyanık zaten. O uyanıklar önce çıkmışlar demek ki. öbürlerini uyandırdıklarına göre. Gavurlar tabii uyuyorlar. Efendim, sahurun, teheccüdün çok bereketleri var. Ee, bu da onları kurtarmış olabilir. Ee, efendim, Allah Teala yine de orada da varsa, yangında ölen şehit olmuş Müslümanlar, Allah rahmet eylesin, kaburla nur eylesin. Yani yansa da, yansa da bir insan kuyruk sokumu kalır mı? kalır. Kuyruk sokumu asla çürümüyor. Zaten ölü de ziyaretçisini falan tanıyor dediğin zaman o irtibat, ruh ruh irtibatı neyle kuruyor? Bütün beden mezarı açıyorsun, ortada hiçbir şey yok. Ama orada kuyruk sokumu var mı? Var. Veyahut da işte diyorum sana yansa yakılsa canavarlar yese yine kuyruk sokumu var. Ama tabii o zaman o kuyruk sokumunu sen netle de defnedeceksin. Balığın karnında. Balık hangi balığa yem olmuş? O hangi balığa yem olmuş? İlahiri ama en nihayetinde o bir şekilde mahfuz. O kuyruk sokumu mahfuz. Çünkü onun ruhu geleceği zaman mahşerde dirileceği zaman o ruh nereye geliyor? Ya mezarına geliyor. Mezarı da adam kaç mezar nakil yemiş. Onu da bırak efendim diyelim ki işte kuşlar ee, yemişler adamı. Kuyruk sokumu nerede kaldıysa oru o kuyruk sokumunu buluyor mu? E bulmaz mı Allah bulduruyor. Daha Allah bilmiyor mu işte? Allah'ın ilmi ile beraber o ruhu o kuyruk sokumuna gönderiyor. Orada birleşiyor yani bedeninin uzuvlarıyla. Ve böylece mahşere diri olarak çıkıyor. Bundan dolayı şu anda biz kabirlerden konuşuyoruz. Normal gittiğimiz mezarlar. Oralarda kuyruk sokumu çürümemiş duruyor ve ruh da e, mezarıyla, mezardaki cesedinin kalıntısı ile vehat neyse alakayı nereden kuruyor? o kuyruk sokumuyla alakayı kuruyor. O kadar küçük bir hücre. O kadar küçük bir hücre, e sen içinde öyle şeyler var ki, küçücük hücreler, cihazların küçücük şeyler, içinde bütün efendim, bilgiler, bilmem neler, görüntüler, hepsi orada. Ee, küçücük bir cihazla, göz görmüyor, göz seçmiyor, adamı kameraya çekiyorlar yani. Onun için o küçücük hücre, bütün işi gören o. Kuyruk sokumu. Ve böylece, ölü böyle ne oluyor? Dünyadaki Hayatı gibi, hayatta olmuyor. Ancak ne oluyor? Ölü ile diri arasında mütevessit bir halde... Çünkü bu ne demektir? Efendim, diri olsa hareket yapar, ses çıkarır falan. O şekil bir hayat da gelmiyor. Ama tam ölü olsa o zaman selam vereni duymaz. Bundan dolayı selamı duyacak kadar, başına geleni gideni bilecek kadar tealluk ve alaka keşfediyor. Ancak cevap verecek kadar da bir güç bulamıyor. Diri de değil, ölü de değil. Ne oluyor? Beynel hayyvel meyit, ölüyle diri arasında. Bunun için kabir alemine ne dönüyor? Berzah alemi. Berzah ne demek zaten? Geçit, köprü. Yani ne o yaka ne bu yaka. Berzah ortada bir durum oluyor. O durumda ancak peygamberlerde bu müstesna. Peygamberler bir de ne? Şehitler. Şehitlerde de, bu tabii yatağında ölen şehitler de çok da, o yatağında ölen şehitler de değil bu. Bu harfte ölen şehitler. Yatağında ölen şehitlerin makamı ahirette yüksek ama, hani diyor mu ya her gece okuyan, işte cuma gecesi falan onu demiyoruz. Harf şehitleri, Bedir şehidi gibi, Uhud şehidi gibi, onların ruhları cesetleriyle öyle bir ilgi kuruyor ki cesetleri dünyadaki hayatları gibi hayatta oluyor. Ondan dolayı ayet-i de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bir ayette velâ tekûlû demeyin diyor, bir ayette velâ tehsebenne zannetmeyin diyor. Sakın sanma diyor. Aklından bile geçirme diyor ölü olarak. Belahya asıl biriler onlardır. Bu normal Müslümanlar hakkında değil. Bu kutilû ise birilla Allah yolunda öldürülenler hakkında. mareke şehitleri. İşte bunların işi farklı. Çünkü bunlar ne yapıyor? Şu anda bir harp oluyor. O harbe bizzat ve bilfiil fiil şehit katılıyor mu? Katılıyor. Çanakkale'ye katıldıkları gibi. Kıbrıs'ta katıldıkları gibi. En yakınını konuşuyorum. Geçmişte zaten e, büyük harplerde bu zuhur etmiştir. E, şehitlerde ayet olduğu için onlara ölü bile denmiyor. Ölü bile denmiyor. İmam Beyhakı'yı Hayatül Enbiya diye bir kitabı var. Aslında onu güzelce... Bir Tercüme etsek çok güzel olur. İmam bey büyük muaddes peygamberlerin hayatı diyor. Sen de zannetme ki, dünyadaki hayatları. Neyi anlatıyor? Berzak alemindeki hayatlarını anlatıyor. Çünkü zaten milletin anlamadığı orası. İşte o kitapta da hadis-i şerifle naklediyor. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Veya soğumun oruç tutuyorlar, Veya hüccün hacca gidiyorlar. Şimdi namaz, oruç ve hac. Ruhla mı alakalı ibadettir, bedenle mi alakalı ibadet? Bedenle alakalı. O zaman bu hadis sahih olduğuna göre peygamberlerin hayatındaki şey dünya hayatları gibidir. Kabir alemindeki hayatları dünya hayatları gibidir. Normal Müslüman'ın ölüsüne benzemez. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ilmi ba'de'l-mati ke ilmi fi hayati. Benim bilmem. Hayatımda nasıl biliyordum her şeyi? Sahabe kim ne yapmış, ne yapmamış? Allah bildiriyordu. Ölümümden sonraki ilmim aynıdır diyor. Bu ne demektir? Şimdi bizim bütün ümmet e, bu geceyi kimi ihya edecek, kimi ibadet edecek, kim zikredecek, kim şundan şu da burada vesaire ümmetler nerelerde ne yapıyorlar? Bunları sallallahu aleyhi ve sellem hayatında olduğunda Allah ona bildiriyordu. Şahit yapıyordu bize. Şimdi de bildiriyor. Zaten buyuruyor. Ölümüm de hayırdır size. Tevradu aleyi amalukum sabah mesela, mesâ. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. 13'ü hayırlı ameller gö görürsem hamd ederim diyor inşallah Allah bizim tarafımızdan Rabbim Habib'ine hamdini ziyade eylesin. Amin. Onu üzecek e, istifharına e, yani mecbur bırakacak günahların arzından muhafaza eylesin. Amin. amin. Bize işletmesin ki ona da arz edilmesin. Allah'ım amin. Allahu salli aleyhi ve Muhammedin ve âli-i o Ebu Yala büyük muhaddistir. Ebu Yala müsnedi var. Ebu Yalal Musli bu zat Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Benim kitaplarımda da var, yani zannet etsin Nüzülü Mesih'te de, Mehdi'de de olabilir de Nüzülü Mesih'te kesin var. Bu hadis-i şerifte buyuruyor, ''İnne İsa bne Meryem'' ''İnkâme ala kabri ve kâl ya Muhammed'' ''Meryem oğlu İsa benim mezarıma gelecek, e, dünyaya indikten sonra en son vefatı Medine'de, 40 sene şeriatı dünyaya hakim edecek İslam'ı, en son benim kabrime gelecek diyor, haç yapacak diyor. Benim kabrime gelince, ya Muhammed diye bana selam verince diyor, le ucibennu, elbette, muhakkak ona cevap vereceğim diyor. Sesimle cevap vereceğim diyor. E zaten, e, e, Emir, e, Sultan Hazretleri'ne bile cevap vermedi mi sesini bütün millet Mescid'de duymadı mı? Ahmet Rufay Hazretleri'ne mübarek elini çıkartmadı mı, öpmedi mi? Elli bin kişinin huzurunda yani. İsa Aleyhisselam'a cevap vermez, zaten Peygamber Peygamber'e, hepsi mucize. Salavatullah ala nebiyina ve aleyhi ecmaîn. 13'ün peygamberler hayatıyla diğerlerin hayatını efendim birbirine karıştırmayalım. Bu arada Ebu Rafi radıyallahu anh anlatıyor. İbnü Seyidü'n-Nesirette bunu naklediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlı kölelerinden çok azatlıları var. O azatlıların hepsi büyük sahabe, çok rivayetleri var azatlılarının. Sefîn hazretleri de azatlısı ya. Ben diyor Ebu Rafi Hazretleri, Abbas İbni Abdülmuttalib'in kölesiydim diyor. Yani Hazreti Abbas'ın kölesiydim. Yani yanında hizmet ediyorum. Mekke dönemi. Esasen diyor, ben diyor evin içişlerini bildiğim için diyor herkesin özel hallerini, evde çalışan ya, bizim ailemize İslam çoktan girmişti diyor. Yani ben size ne dedim? Hazreti Abbas evvelce de Müslümandı, gizliyordu dedim size. Bedir'de açığa çıkarttı. Hazreti Abbas Müslüman oldu diyor. Yani ağasının bilmez mi Müslüman oldu? İslamını gizliyordu. Ben de Müslüman oldum diyor. Kölesi olarak. E şimdi kölesi Müslüman olduğundan yani demek ki ne kadar Müslümanlığı belirgin ki artık kölesi bile Müslüman olmuş, etkilenmiş. Hanımı Ümmül Fadıl, Ümmül Fadl annemiz, çok kıymetli bir sahabiye. O da Müslüman olmuştu. Hatta Hatice radıyallahu anh sonraki ilk Müslüman kadındır diyor. Gizli. Açıkta o geçmiyor ismi. Ümmül Fadl. Fazlın annesi. Fadıl, Hazreti Abbas'ın oğlu. Meşhur İbni Abbas'ın kardeşi yani. Ha. Onun diyor, çocukları yani, Abbas'ın, çocuklarının annesi. Çocukları kim? Abdullah var, Ubeydullah var. Abdurrahman var. Kusem İbni Abbas var, Semerkant'te yatan var. Fazl İbn Abbas var. Arafat'ta Efendimiz'in devesinin arkasında oturan Hazreti Fazl, Hani yüzünü çeviriyordu ya, gençti böyle bakma şöyle bakma, kadınlar var o tarafa bakma diye. Meşhur hadis. Bir de Maad isminde ee, bir tanesi işte bunların o bu mübareğin Hazreti Abbas'ın bütün oğulları dünyanın her bir tarafında. Ümmül Fafıl e, bu künyede sahabiler arasında kadın sahabiler arasında başka yok. Ümmül Fafıl tek. Hazreti Abbas diyor Kureyş'ten korkardı diyor. Biraz onları sayardı diyor. Yani doğru bulmaz. Fakat onlara ters gitmeyi biraz göze almazdı diyor. Ama ne zaman ki Bedir'e çıkılacak, Ebu Cehiller dedi ki sen, sen bizden değil misin? Bizdensin. O Onlara Müslüman olduğunu söylemiyor ya. Madem Müslüman değilsin sen de bizle geleceksin dediler. Onu mecbur çıkarttılar. Şimdi neyse diyor e, biz tabii Mekke'de kaldık diyor kölesi. Hanımı da Mekke'de Ümmül Fatıl, Ben de diyor Ebu Rafi Hazretleri Kureyş'in Bedir'de belayı bulduğu haberi geldi diyor. Yani Mekke'ye haberler geliyor. Ben de diyor çok zayıf bünyeli bir yapıda biriyim ben böyle diyor. Güçlü, kuvvetli biri değilim. Ok falan şey yapıyorum işte. Ok imalatı yapıyorum falan. E, i̇nsanlara işte satıyor mu ne diyor. Zemzem'de bir oda var o zaman. Zemzemin kuyunun yanında bir oda var. İşte içmek isteyenler falan geliyorlar. Orada bir toplantı yeri Kureyş'in. Böyle 5-10 kişi oturuyorlar, içen gidiyor, geliyor falan. Ben de diyor orada Zemzem'in odasında otururken şey yoruyor, ok yontuyorum diyor yani, ok yapıyorum. Ümmül Fadıl yani Hazreti Abbas'ın hanımı da şeyde, Hazreti Abbas esir düştü, görünüşte esir düştü. Ümmül Fadıl da benim yanımda oturuyor diyor. Biz de çok seviniyoruz ama belli edemiyoruz herkesin efendim ölüsü var her evden ölü çıkmış yani ama diyor biz de çok memnunuz diyor çok sevinçliyiz ama tabi ne yapalım bir de baktın Ebu Cehil geliyor şey, Ebu Leheb Ebu Cehil nereden gelecek Keberdi de neyse Ebu Leheb geliyor ayaklarını sürte sürte ama çok fena bir bozuk vaziyette geliyor geldi diyor odanın kenarında oturdu sırtını da benim sırtıma doğru döndü tam otururken Ebu Süfyan İbnü'l Haris geldi. Şimdi Ebu Süfyan eee İbnü'l Haris Hazreti ha, efendim soruyorsam amcası Haris diye bir amcası var. Hazreti Abbas gibi bir ismi de amcalarından birinin adı da ne? Haris. Haris'in oğlu bu Ebu Süfyan. Bu tabii Bedir'de müşrikler tarafındaydı. Dedim ya size. Sonra Müslüman oldu. Radiyallahu Teala. Şimdi şeyde yatıyor. Hemen Ayşe Annemizin cennetül bakide giderken İmam Malik'e doğru annelerimizden biraz ileride yatıyor. Ona ben hep özel selam veririm. Çünkü Huneyn muharebesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i herkes bıraktı kaçtığında, beyaz katırın üzerinde sallallahu aleyhi ve sellem kaldığında bu Ebu Süfyan kaçmadı. Bu Hz Muaviye'nin babası olan Ebu Süfyan değil. Birkaç kere söyledim. Bu Haris oğlu Ebu Süfyan. Anladın mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. Şimdi o da Bedir'den dönmüş yani. Bedir'den dönmüş müşrikler tarafından tabii. O zaman döndü. O arada Ebu Uleyhep otururken zemzemin odasında baktık diyor Ebu Süfyan İbni Haris gelince Ebu Uleyhep hemen dedi ki hele bir gel ya. Ne oldu dedi. Haberler de dedi. Bedir'den sen geldin. Ne oldu dedi ya. Hiç iyi haberler almıyorum. Deyince bu Ebu Süfyan İbni Haris dedi ki ya dedi ne oldu dedi ya. Biz dedi onlarla karşılaşır karşılaşmaz dedi omuzlarımızı dedi onlara teslim ettik dedi böyle bağışladık dedi ya. Omuzlarımızı dedi hibe ettik dedi hibe ettik. İstediğinizi gebertin demiyordu yani. İstediğinizi bizimden öldürün istediğinizi esir alın. Vallahi dedi. Ben dedi bu sersemlik içerisinde bunlar ne biçim girdiler bize bir daldılar kesiyorlar doğuruyorlar falan bir de baktım dedi beyaz adamlar beyaz elbiseli adamlar hiç tanımıyoruz beyaz atlara binmişler melekleri görmüş zaten melekleri müşrikler gördü müslümanlar görmedi müşrikler görüyor korksun diye ondan sonra efendim zaten dedi o beyaz atlılar beyaz elbiseliler gelince dedi daha hiçbir şey kalmadı dedi hiç kimse onlara mukavemet edemedi deyince, bu da köle Ebu Rafi Hazretleri. Gariban, zayıf, bünyeli biriyim diyor. Ben de diyor, lan sana ne sen sus, dayanamadım diyor. Dedim diyor, vallahi tilkel melaike. Halbuki Müslüman olduğu falan gizli ya, kabah gibi patlattı mübarek. Dedim diyor, vallahi melekler bindirdi size dedim diyor. Der demez, ne diyorsun lan? Ebu Leheb diyor, beni bir dövdü, bir dövdü, Ondan sonra diyor kaldırdı beni aldı diyor. Beni yere bir çarptı diyor. Ondan sonra vuruyor vuruyor vuruyor beni öldürecek. Tam o arada Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü'l-Fazıl orada oturuyordu. Kalktı diyor. Oradan bir odunu aldı diyor. Geldi Ebu Leheb'in kafasına bir vurdu diyor. Anladın mı kafasını yardı diyor. Ne kadınmış görüyor musun Ümmü'l-Fazıl? Radıyallahu <gülüyor> teala Kafası yarıldı diyor. Bir de dedi ki diyor ona Efendisi yok diye mi diyor zayıf gördün onu? Yani Abbas olsa böyle yapamazdın diyor Ebu Leheb'e diyor. Yani efendisi yani şey, kocasının için söylüyor. Efendisi yok diye mi sen bunu zayıf buldun da böyle yapıyorsun he? Ben varım demek istedi yani. Öyle diyor zelil vaziyette, rezil vaziyette diyor. Döndü arkasını bir şey de yapamadı. Döndü arkasını gitti, oradan kalktıktan sonra yedi gece yaşadı Ebu Lebe. Ebu Uleyb 7 gece daha yaşadı. Sonunda Allah ona bir mercimek gibi çıkan veba salgını, taun hastalığı. Taun hastalığından böyle insan vücudunun bazı yerlerinde mercimek gibi şey çıkıyor. Ne onun adı? Sivilceler çıkıyor. Onlar da çok bulaşıcı. Yanına yanaşan yaşamaz. Allah öyle bir musibet verdi. O hastalığı duyunca oğulları bile ee, yaşamadılar. Arapların da çok uğursuz saydığı bir bulaşıcı hastalık. Ee, hal böyleyken efendim, e, yedi gün içinde geberdi diyor Ebu Leheb. Çocukları da ona yaklaşamadı. Üç gün öyle, ortada leşi kaldı. Kimse defnedemiyor. Çünkü bulaşacak, ben de öleceğim diye defnedemiyor. Bu sefer, bunlar ne biçim çocuk ya babalarını, işte efendim mâ agnâ anhu mâ ve mâ keseb tebbet yedâ ve Malı da onu kurtaramadı. Ve ma kazandığı çocukları da onu savunamadı. İşte cehennemin dibine gidecek. Efendim, baktılar ki çocukları bütün Araplara yayılacak. Babalarını gömmeden bıraktılar. Tenkit'i hiç sevme Çok gurur vardır Araplarda. Arap cahiliye toplumunda çok gurur var. Şimdikilerde de var. Acayip bir kabilecilik ve iftihar anlayışı yani. Değil mi? Yaptıkları zamanda ya Katar ambargo uyguluyorsun, onu da anladık, develeri de dışarı yapmış. 15.000 bin deveyi sınır dışı yapıyor. Deve ne olacak sınır dışı olsa ne olurum? 10 bin koyun. Hayvanlar yollarda telef olmuşlar bilmem ne. Yahu bari de ki şu hayvanlarınızı güzel ortamda alın gidin de yolda telef olmasınlar. Devenin ne suçu var ya? Yani böyle bir mantık, cahiliye kafası ya. Hayvana da yapıyor aynı şey yani. Bugün işte on on bin deve varmış, Katar'ın devesi. Katar'ın yeri yok diye Suud'da otluyorlarmış. Onları da hayvanları da öyle yollarda perişan etmişler. Böyle yani. Şimdi e, en sonunda baktılar olmayacak. Yakın bir yere bir kuyu kazdılar. Sonra uzun bir böyle işte şeylerle, küçüklerle, şeylerle, aletlerle, ite ite, çok uzaktan böyle ite ite, çukura böyle düşürdüler. Ondan sonra da şeytan taşlar gibi, şeytan taşlar gibi taş atıyorlar. Çünkü taş atmasa hani çukurda açık kalacak taşlar ata ata kurban olduğum adama oğluna taşlattırıyor ya adamı oğlunun eliyle çukura attırıyor oğlunu yanına yanaştırttırmıyor ya sen Allah ile harb edebilir misin ya? bacak kadar boyuna kimle harb ediyorsun ya ve böylece onu onu da öyle gömdüler efendim tabi Hz. Abbas İslam'ını gizliyordu dedik Mükrehir olarak zorlan çıkartıldı. Zaten Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem en başından buyurmuştu: "Menlekiye lanpaz ve lehtülü feinu ukriçe feinu karaca müstekrahan. Abbasar asliyan onu öldürmesin. Abbas zorla çıkartıldı. Efendimiz önceden beyan etmişti. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tabi esirler 70 tane esir oldu, 70 yavur geberdi, 70 esir oldu. Tabi esirlerin çoğu da sonradan Müslüman oldu. Bu işte Mevla biraz sitem ettiği esir alınma ama e, yani bunların da çoğunu Müslüman olması yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada hatalı gibi gözüktü. Ayet yani o iştihata göre gelmedi. Niye esir aldınız? Öldürmeliydiniz gibi geldi. Orada incelik var. Bundan sonraki harplerde yaşanacaklar için e, bir tatbikat mesabesinde ben onu anlıyorum. Ama esirler hep Müslüman oldu. Hz. Abbas Hz. Akil, Ebu Talib'in oğlu. Hz. Abbas, Abdülmuttalip oğlu. Nevfel İbni Haris. Haris'in oğlu Nevfel. Sahabeden, Rıdvan-ı Ecmah'in amcaoğulları. Efendim, hepsi Müslüman oldular. Ee, Hz. Abbas esirlerin en faziletlisi. Şimdi herkes fidye veriyor, canlı kurtaracak. Hz. Abbas da az biraz bir fidye vermek istedi. Fidyeyle kurtuluyormuş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, daha fazla vereceksin. Sen amcanla yeğeninle savaşa geldin, <gülüyor> dedi ki Tetrodkü'nüye ve bu Kureyşen Ya Muhammed dedi, beni dedi Kureyş'te dilencilik mi yaptıracaksın bu yaştan sonra? Bütün paramı sen alırsan ben dileneyim mi dedi? <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mekke'den çıkarken Ümmül Fazla emanet ettiğin küp altın ne olacak dedi. Deyince hani sen dedin ya öldürülürsem Artık ölene kadar zengin yaşarsın hanım bu para sana yeter diye bir de oğlum Abdullah şu kadarını veresin fazla şu kadarını veresin Kuseme bu kadarını veresin o paraları hatırlıyor musun dedi Hazreti Abbas dedi ya nereden biliyorsun sen bu kadar benim paramı teferruatını dedi Cibril haber verdi O zaman eşe dön nekele sadıkun şahitlik ederim ki sen sadıksın dedi Çünkü bunu ancak Allah biliyordu Allah sana bildirdi ...ben ona gecenin karanlığında verdim. Gecenin karanlığında vermiştim. Ama... ...yine de Kelime-i Şehadet okudu, zikretti. Ee, burada alimler diyorlar ki... ...orada diğer müşriklere karşı... ...izhar etmiş oldu. O güne kadar hiç kimse bilmiyordu Müslüman olduğunu. Açıklamış oldu. Yoksa gizliyordu. Fakat sonra... ...tabii... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...madem onun Müslüman olduğunu evvelden de biliyordu... Hazreti Abbas dedi ki sen beni biliyorsun evvelden beri seni desteklediğimi ta akabe biatlarında ben senin yanındaydım. Ama şimdi benden çok para alıyorsun falan. Hz. Abbas da biraz para meselesinden yani zengin yaşamış, şey yapmış şimdi darlaşmaya alışamaz. Çok dağıtıyor, ediyor amca oğullarına bakıyor falan. Ee, şimdi Parasız kalmayı çok göze alamadı. Yani dedi bana niye bunu yaptın dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani şimdi sen dedi zahiren bana karşı cephedesin. Zahiren karşı cephede olduğun için İslam'ını bugüne kadar izah etseydin ben sana etme demezdim ki. E sen etmedin izhar. E sen izah etmeyin geldin karşı taraftasın yani. E şimdi sen karşı tarafta olduğuna göre ben bu durumda bu kadar efkârı umumiye sahabe herkes görüyor bunu. Sen müşliklerden ben sana torpil geçer gibi iş yapama. 13'ün dedi bir de amcalık hukukundan bir de katlama yapıyorum sana. Fazla fazla fidiye vereceksin. Ben ne yapayım dedi. Yani zahiren o tarafta olduğunun gerektiği fetva budur dedi. Bunun üzerine Allah Teala ayet indirdi. Ya ayyuhannebeiyyu kul limen fi eydikum minel asra in ya'lamu fi kulubikum khayran yu'tikum khayran mimma'akhadya minkum yaghfir lekum Allahu rahim. Şimdi elindeki esirlere Habibim söyle. Sadece Abbas'tan geliyor da genelliyor. Esirlere söyle eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır bulursa, bilirse iyi niyet gö gösterdiğinizi bilirse, kalbinizin iyi olduğunu olursa bilir. O zaman size aldığından daha iyisini verecek ileride. Yani fidye aldı ya sizden. Alınan fidyeden daha fazlası verecek. Bir de günahlarınızı affedecek. O da ahirete tealluk ediyor. Dünyada da daha fazla para gelecek. Hz. Abbas dedi, bu bu ayete göre benim durumum iyi dedi. Ben yine işi düzelteceğim geçim şeyi yani. Ondan sonra Allah gafur rahimdir. Bu ayet kerime e, nazil oldu. Sonra, e, oradan şeye geçeyim. Sen zahir halinde bizim aleyhimizdeydin. Ama Allah sana mükafatını verecek. Sen fidyeni ver bakalım. Hatta Efendimiz ona bir de dedi ki, e, ben dedi yani Müslümandım, hanımım da, ehli beytim de beni zorladılar falan. Olsun dedi. Sen şimdi zahire göre ben muamele yapacağım ama sen dedi şey yap, efendim, akılın fidyesini de ver. Akıl fakir dedi yani. <gülüyor> Senin para var dedi. Akil'in fidyesini de ver, onu da kurtar. İşte Nevfel'i de herhalde verdirdi. İki kişinin daha fidyesini de verdirdi. Bir de kendinden iki üç kat aldı. Hz. Abbas yani bütün param gitti dedi. Deyince ayette işte geldi, sana daha iyisini Allah verecek, karıştırma, amca olan da kurtar. Onlar da hep Müslüman oldur. Rıdvanullahi Teala. Aleyh Mecmayn. Sonra günlerden bir gün, Buhari'de geçiyor bu. Bahreyn'den Haraç geldi. Haraç demek, İslam'da Haraç demek, vergi demek. Şimdi Türkçedeki Haraç ne demek? Eşkıyanın zorla adamı haraca bağlamış derler. Türkçedeki o değil. Mesela İmam Muhammed'in mi o dedi ki, İmam-ı Haraç diye kitabı var. O Haraç'tan maksat ne? İslam'da vergi muamelesi yani vergi. Bahreyn dediği de Ahsa. Şimdiki Bahreyn değil. Ahsa'nın adı Efendimiz'in zamanında Bahreyn. Ahsa'dan çok vergi geldi. İslam'daki ilk vergi bu. Ama o kadar mal geldi ki, yüz bin artık altın mu geldi, ne kadar o zamandaki altınlar da falan şimdiki gibi ince ince değiller, kalın kalın şeyler. Mescide koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra namaza çıktı. Hiç tarafına bakmadı. Haşurası kadar altın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tarafına bakmaz dünya malının ya. Allah Allah. Hiç tarafına bakmadı, namaza gitti. Namazı bitirince oturdu sahabeden gelene çağırdı verdi gidene çağırdı verdi ashab-ı suhfe, fukara hepsine verdi verdi verdi Hz. Abbas geldi dedi ki bana da ver ben dedi kendim fidyemi verdim akilin fidyesini verdim Cık. ne yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki alabildiğin kadar az şimdi elbisesini doldurdu doldurdu etti ama kalınlaştı çok ağırlaştı kalkamadı K kalkamayınca Dedi ya Resulallah, nur bazım, yarfa uleyen dedi, ben kaldıramıyorum, şuradan birilerine emret dedi de kaldırsın, fazla kaldırmak istiyor, kaldırsın götüreyim dedi, efendim sonra sen buyurdu, yarfa uleyen kendi kaldırabildiğin kadarını götür, ben kimseye bir şey emretmem dedi. Amcasına da çok hürmeti vardı ama böyle de işleri de vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yok dedi o zaman başkasına emretme, e dedi o zaman sen yeğenimsin sen kalk gel dedi. Başkasına emretmiyorsan sen yardım et dedi ya. Yeğenimsin dedi. <gülüyor> Yok ben de kalkıp gelmem dedi. Sen taşıyabildiğin kadar al götür dedi. Hz. Abbas artık zorlan aldı ama yolda taşıyamadı. Kimisi de dökülüyor altınlar. Hepsi altın. Al döküle döküle gitti. En sonunda gücünün olduğu kadarını alınca sırtına vurdu gitti. Dedi ki Hz. Abbas Ya Resulallah keşke benden daha fazla alaydın dedi. Fidyeyi. Niye dedi? O zaman daha fazla gelecekmiş dedi, demek ki dedi. Ee, çünkü Rabbim bana söz verdi, sizden Allah kalbinizde hayırlı... Buradan ne anlaşılıyor Hz. Abbas'ın kalbi tamamen hayır. Çünkü ayet diyor, kalbinizde hayır bilirse, daha hayırlısını verecek size. Ve böylece verdi. Ama diyor, Allah bana sözünü ifa etti ama e, ben esas diyor, ikinci maddede de günahlarınızı affederim maddesi var. Bunu ki yaptı, onu da yapacak. Onun için ben de af olacağımı, cennetlik olduğumu umuyorum. Allah sözünden dönmez dedi. He Abbas'a verdiği söz gibi. Nerede bize söz vermedi ki? Şu gecede inşallah. Affolunanlardan oluruz. Boynu cehennemden azad olanlardan oluruz. Allah Allah Allah. Bu milletin çoğu 27. gece olarak garantilemiş. Mekke Medine dahil. Bak Mekke Medine 21. gece dolmaz. Yani aşırı bir izdiham olmaz. 23 olmaz. 27'de şimdi Mekke'de en az 3 milyon 3-4 milyon olur. Ya. yani 27'ye bütün genel ümmetin bir rağbeti var değil mi? Şimdi bu gece olmasa bile yani bu kadar insanı boş çevirmez inşallah Çünkü neden? Ben zanlınıza göre muamele ederim hadisi de var ya bir de. O da var. Onun için mahrum olmayacağız inşallah. Zaten on gecelerde, tek gecelerde yani 27. de en ümitli gece inşallah Hazreti Abbas gibi bize de bir mağfiret vaat edilir inşallah. Evet. Ondan sonra bana Zemzem'in yetkisini verdi diyor. Bütün Mekke'nin mallarını bana vereceğine Zemzem sulama işi ona aitti hacılara. Sikaye işi. O da onun için çok önemli bir efendim vazifeydi. Bir de bana mağfiret vaat etti. Vaadini umuyorum diyor. Hazreti Abbas Efendimiz'den 100 okka altın alınmış fidye. 100 okka altın. Az para değil ha! Okka kilo eder mi acaba? Bayağı bir şey ya! Allah! Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra işte kat katını ona lütfetti. Allah Teala lütfetti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de isal etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ni bitirdi. Ne zaman bitirdi? Siz de diyorsunuz ki 17'sinde başladık derse sen hala Bedir'den gidiyorsun ama giderim çünkü Bedir Efendimiz ne gün bitirmiş? Ramazan'ın son günü, daha Bedir'e var bir ders daha çıkar <gülüyor> Anladın mı? Ramazan'ın son günü bitirdi Şevval'in ilk günü Hicret'in ikinci senesi Şevval'in ilk günü, Şevval'in ilk günü ne gün oluyor? Bayram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den ayrıldığı yani bütün işlemi bitirdiğinde bayramdı. Efendim, Şevval'in ilk günü bitirdi, Ramazan'ın son günü. Biz de bu Ramazan içinde bitirdik elhamdülillah. Değil mi? Güzel bir Bedir dersi oldu. Daha da birkaç rivayet var. Abdullah bin Rabah hazretlerine dedi ki sen önden git dedi, Aliye, Aliye Kuba tarafı. Medine'nin mihrap tarafı, Kıble tarafı Kuba Kuba tarafı Aliye bölgesidir. Oranın acıvesi çok şibalı. Aliyenin acıvesi diyor hadiste. Ee, orada Abdullah bin Rabah'a dedi, sen oraya haber, biraz sessiz iş yapın, sessiz iş yapın, iş yapın da sessiz. Ha, hareketlerle yapın. Ben böyle bizim arkadaşlar hep böyle hareketlerle yapıyorum mesela. Okuyorum, dünya kelamı konuşmamak için. Şöyle yapıyorum, bakıyorlar. İşte böyle yapıyorum, misvak istediğimi anlıyorlar. Böyle yapıyorum. Kürdan istediğimi anlıyorlar. Siz böyle el ayak dili geliştirmediniz mi hiç? Geliştirmenizi tavsiye ederim. Lazım oluyor. Lazım oluyor yani. Benim çok hareketlerim vardır. Onlar anlıyorlar şimdi. Siz de böyle yapın. Böyle yapın. Yemek ver kardeşim. iftarlık ver. Böyle yap. Konuşmanıza gerek yok yani. Efendime sana söyleyeyim. He. Cemaate dağıtılıyormuş. Hurma. Tamam Hurma almayan varsa bak, böyle yapsın, el kaldırsın. Hep el kaldırıyorum Barak hadi dağıtın çabuk. Geldi geldi, nerede? E ee, biraz dağıtımda da adam al. Yanın adam alsın, birkaç kişi yardım etsin de Serkan kalk. Git Kamil abinin yanını bul, nerede o? Gidin birkaç kişi yardım edin. Herkese verin. Efendim. Adam başı üç tane düşer herhalde. Almışlar. Allah Teala kabul ekarinelis. Sallallahu aleyhi ve sellem ma ala ala Ondan sonra Zeyd bin Harise Hazretlerini de Safile'ye, Aliye Kuba tarafı üst taraf, Safile alt taraf oraya da Harise Hazretlerini elçi gönderdi. Yani fetih haber verin, müjdeleyin sahabemi. Çünkü ben geç gelirim daha orduyla geliyor ya ayrı gelemez. Böylece onları müjdeci olarak gönderdi. Herkesi nida ediyor. Yani geldikleri bölgelere. Ya maşaral müslümin efşiru bisselameti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslümanlar! Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selametiyle müjdelenin. Düşmanları, müşriklerin bozguna uğradığını size haber veriyoruz. Efendim dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki devesini onlara verdi. Bir kasva devesini birine verdi. Adba isimli devesini öbürüne verdi. Benim develerimle gidin, Medine'ye önceden müjdeleri götürün. Hazreti Hüsame diyor ki Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem fethinin müjdesi Medine'ye geldiği gün Biz de Resulullah Efendimizin kızı Rukayye validemizi defnediyorduk Kızını Dünya gözüyle bir daha göremedi Bedir'den döndüğünde defnedilmişti Hazreti Osman hanımı Rukayye validemize bıraktı ya, Hazreti Osman'a sen gelme dedi kızımla ilgili ee, Rukayye validemiz vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez Dedi ki, mezarı nerededir dedi. De, mezarını gösterdiler. Şimdi işte biz Aşi annelerimizden, Bakı'y mezarlığından, kapıdan girer girmez, sağ tarafta Ehli Beyt oluyor, hemen ön tarafta üç tane taş var. Ben resimlerini birkaç kere bastım dergiye. Zeynep, Rukayiye, Ümmü Gülçüm. Üç kızı yan yana yatıyor. Dokuz eşi de onların yanında yan yana yatıyor. Dokuz eşi. Çünkü Meymune validemiz Mekke'de. Hatice Validemiz Mekke'de 11 ediyor. Kızının kabri ı Şerif'ini ziyaret etti. Gözleri yaşardı. Sonra Hz. Osman'a dedi ki Bana Allah'tan vahiy geldi. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm'ü seninle evlendireceğim. İkinci kızını da Hz. Osman'a verdiği için Zünnuray, iki nur sahibi. Sonra o da ölünce ne dedi? Üçüncü kızım kalsaydı, onu da sana verirdim ya Osman dedi ve böylece efendim hemen kızı vefat eder etmez Hazreti Osman Efendimiz'e diğer kızı Ümmü Gülçüm annemizi efendim tezvîcü tenkîh eyledi. Sonra esirlerden önce Medine'ye geldi. Medine'ye gelirken Müslümanlar onu karşılamaya çıktılar. Fetih Tebriğine çıktılar. Ravha denen bölgede karşılaştılar. Bütün Medine halkı çıktı yola, Ravha'ya kadar geldiler, efendim. küçük çocuklar defler almıştılar ellerine. Def çalma meselesi var yani. Tebriklerde var, tehniyelerde var, bayramlarda var, düğünlerde var, düğünde def çalın buyuruyor. Yani bu defin e, her zaman değil ama bazı münasebetlerde def çalınması hatta düğünde def çalınması emredilmiştir. Burada da def çaldılar. Tale albedru aleynayi tekrar söylediler. İlk Medine'ye gelirken söyledikleri Tale albedru kasidesini yine küçük çocuklar söylediler. Sonra esirler geldi. Esirler gelince sahabeye onları taksim etti. İstev subiya hayran. Siz efendim bu esirlere hayırla bakın. Onlara iyi davranın. Buyurdu. Hatta e, bazılarını da bunu salsan iyi olur dedi. Yani Müslüman olmuş zaten. Bunu azat etti dedi. Müslüman olanları da azat ettirdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu arada İbn-i İshak yine anlatıyor. Bedir elinden bakayım ders eğer ki az bir şey kaldıysa Burada iki tane daha mesele var. Bunlar birisi Efendimiz'e suikast yapmaya geldi Bedir'in peşine. Bir de Hazreti Necaşi'nin Bedir'le ilgili müjdelenip sevinmesi Bedir Harbi'nden sonra orada yaşananlar meselesi var. Bu ikisi kısa bir e, mevzudur. İnşallah e, bayramdan sonra ki derste e, kısaca onlar anlatılabilir efendim çünkü bu gece akşamdan sonra Leyla Kadirle ilgili bazı hadis-i şerifler ve rivayetler söylemek icap eder. Zaten ezanı geçiremeyiz. Yatsıyı da vaktinde kılmak icap eder. Bundan dolayı bayramda e, bayramdan sonraki derste bana unutturmazsanız inşallah sayfayı da söyleyeyim yine de ben. Sonra efendim 48 48. Sekiz, sayfada benim dersim kaldı. Bir iki sayfa kaldı yani buradan da ben i̇bn İshak'tan 48. sayfeden o iki rivati de Bedir'e ekleriz inşaAllah'u rahman. Böylece Allah Teala bizleri fazl keremiyle bu gecenin bereketleriyle müşerref eylesin. Amin. Zikirlerimizi yapalım, dualarımızı yapalım, şahadetlerimizi okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Şehitler. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlû. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi kulli lamhett ve nefesl, adadama şahıfı, ilmi Allah, Allah, Allah, Allah, estağfurullah, Lәdi, لا إله إلاّ الحي القيوم متوب إليه, اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, آمين, Allah, مامين, ya رب العالم, Murat Ahmet Erol, Yakup Yılmaz, Soner Fazlıoğlu. Dört tane şehit askerimiz var. Ya Rabbi sen seneye Ramazan'a bir PKK çıkartma ya Rabbi. Amin. Bir PYD bırakma ya Rabbi. Amin. Bir Yahudi Siyonist uşağı. Ya Rabbi Kürdistan emelinde olan bir hain katil bırakma ya Rabbi. Amin. Hepsini tarumar ile, Şu oruç ağızlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbi bu şehitlerimize gari, gari, gari rahmet eyle kabullen Nura ile. Allah'ım sen fazla keremini bunlara yol açan, bunları bu hale getiren bütün bu projeleri çözüm sürecinde de FETÖ'nün parmağı var. Bütün yapılan yanlışlarda FETÖ'nün yaptırması var. Bu PKKP'ydenin palazlanması, bütün FETÖ'nün Türkiye içindeki, askeriyedeki, emniyetteki uzantıları, hainlerin, ajanların yüzünden oldu. Bunlar bu kadar güçlendiler. Bu FETÖ'den de ya Rabbi bir tane açığa çıkartmadık, bir tane bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, mağdur, mazlum yere yatanlar varsa onların e, beraatini izhar eyle Ya Rabbi. Amin. Mazlum olanları ihraç eyle Ya Rabbi. Allah'ım ne kadar dışarıda zalim varsa, bu örgütün üyesi varsa bu hainlerden, bir tane dışarıda bırakma Ya Rabbi. Amin. Onlar da hepsini yakalat, en yakın zamanda yakalat. Amin. Artık bize emniyet ver Ya Rabbi. Amin. Güvence ver vatanımızda Ya Rabbi. Evlerimizde, olacaklarımızda bizi emin eyle Ya Rabbi. Amin. Her dakika bu hainlerden telaş ettirme bizi Ya Rabbi. Bu şehitlerimizin ailelerine sabırı cemil, ezil, cezil, Sen fazl kerimle cennette onları da cem eyle. El üstet itikatlarını torunlarını da zürriyetlerini kıyamete kadar muhafaza eyle. Allah'ım ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> la <gülüyor> ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin اَدَنَمَا اُسِعَهُمْ عِلْمُ اللّٰهُ Allah, Allah, Allah Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrilen nur ile derecelerini âli eyle, Ya Rabbel alemin, Allahümme amin Hacı nenemiz, Hacı dedemiz vardı kıymetli, Haccev dedemiz, ben. ben hapisteyken vefat etti. bana çok baktı çocukken de, Vazlara götürür, hep yanımda gezerdi, çok emeği var rahmetullahi aleyh, kabrini nur ile derecesini âli eyle, Hacı nenemiz de onun eşi 85 yaşında, orucunda tutuyor, maşallah, namazına kılıyor, ibadetine, ona da sıhhatü afiyetle, bütün uzuvlarına şifa ihsaneyli, elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etme, ona da bize de hüsnü katimeler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin Allah'ıma salli ala Muhammedin ve ala alihi sahibine selleme teslimen keziren Rabbil Alemin Mustafa Ali, Saadi Yusuf Ömer Hüseyin, Mehmet Abdullah Bülent Yusuf, Mehmet Necati Muhammed, Ramiş Ramazan Kadir, Süleyman Tarık, Kazım Yalçın Hatice, Gülizar, Güldane, ile Ayşe, Naciye, Kader, Fatıma, Meyit ve meyitelen Ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü la ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedema us'ahü ilmullah Allah Allah Allah Şehadetlerimizi kabul eyle, ruhlarını hediye edin, vasıl eyle. günahlar azapları varsa deforafı izale eyleyin. Amin. Şu gece hürmetine kaldır Ya Rabbi. Amin. Bir daha da döndürme Ya Rabbeli Alem. Bizlere de imanı kamül husnu katime. Ve kelime-i çene kapamak nasip eyle. Amin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Ya, ya, ya azim, ya azim. ente ilahi. Ente ilahi. la ilâhe gayruke, اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفروا الذنب العظيم إلا العظيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu taala ala ve mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi eslemet teslimen katiranestagfirullah er rahman er rahim إنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربي من كل امرئ سلام هي حتى ما الفجر Sadık Allah Azze ve Azze, Allah bil Qur'an Azze, rabbil al-hayy al hayy al la illa al al Rabbimiz Tebareke ve Teala men hurime leyla fıkad hurm men hurime hayraha fakat hurm. Kadir Gecesi'nin hayırlarından mahrum olan bütün hayırlarından hayırlardan mahrum olmuştur. Hadis-i şerifinde beyan edilen mahrumiyetten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Zaten Ramazan şerifin her yatsı namazında cemaatle kılanlar yani teravihi kılmasa bile yani tabi kılsa çok eftal, kat kat fazilet olur, kılmayanlar çok fazilet kaybeder, ayrı dava. Fakat yatsı namazını cemaatle kılanlara dahi Ramazan şerifin kıyamı e, vaat ediliyor. Özellikle akşam yatsı namazları bazı rivayetlerde yatsı ile sabah namazını cemaatle kılan Kadir Gecesi'nden nasibini almıştır, buyuruluyor. E bu Şimdi inşallah yatsıyı cemaatle kılacağız. Sabahı da Allah nasip etsin. Cemaatsiz kılmaktan cümlemizi muhafaza etsin. Çok büyük bir uğursuzluktur, büyük bir şamettir, beladır, musibettir cemaatsiz kılmak. E yarın sabah namazı cemaatle kılan bu da zaten bu müjdeyi almış oluyor. Akşamı da kıldık elhamdülillah cemaatle. E bunlar büyük nasip almak için Önemlidir. Ancak e, tabii ki ilaveten ibadetler yapmak e, icap eder. Farz manasına vacip olur manasına konuşmuyorum. Ama çok kazanç var. İnsan kendini bu kazançlardan mahrum etmek istememeli. Enayilik etmemeli. 27. gece bu hususta en ümitli gecedir. E, yani rivatler e, çok olmakla beraber bizim e, aramak Sahabe-i Kiram'ın bu ustaki teharileri, aramaları son derece çoktur. Bu bakımdan demek ki çok büyük önem arz ediyor. Ki sahabe-i Kiram bu kadar bu işin peşine düştüler. Ee, Ebu Zer'il Gıfari Hazretleri e, radıyallahu teala çok sordu yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ona Ramazan'da mıdır, değil midir diye sordu. Belfi Ramazan, Ramazan'dadır buyurdu. Sonra dedim ya Resulallah peygamberlerle beraber alındı gitti, gitti mi? Yani sen bizim aramızdayken var mesela, sen kabzolunursan kaldırılacak mı? Yoksa kıyamete kadar bakı midir? Lâbel ilamül kıyame. Hayır. Kaldırılmayacak kıyamet gününe kadar devam edecek buyurdu. O zaman dedim ya Resulullah Ramazan'ın hangi eee gecelerindedir? Buyurdu Fele Aşr ile Vahir son ondadır. Ve lâ tesellî'in ba'da. Başka bir şey bana sorma ha dedim. Konuyu kapat. Sonra dedim Eksemtu aleyke bi hakkı aleyke ya Resulallah. Allah Allah. Biraz da şey etti yani. Benim senin yandaki hakkım, hatırım için. Sana ant veriyorum. Yemin veriyorum. Benim senin üzerindeki hakkım için. Yani sende çok hatırım var benim. Onu da biliyor Ebu Zer Hazretleri. Onun hangisinde dedi? dedi. Bir gazap etti ki bana diyor. Ne ondan önce ne de ondan sonra. Hayatımda bana öyle kızmış değil. Çok kızdı sallallahu aleyhi ve sellem. Levşâallâhu <gülüyor> le Allah dileseydi, adını söylerdi. İlte, Müsvü'nü hafissem'ü O zaman arıyorsun, son yedide arayın. Yani 23 Ve sonrasında, da. lâ teselni âşeyin <gülüyor> bâdâ. Dahasını sorma. E şimdi onun için, e, fakat, e, diğer sahih hadislerde 21 bir olduğu, zuhur ediyor. Eee... İşte 17 olduğuna dair de var. Bazı Evliyaullah da onu tertiplemiş. Bir tertip, benim size yazdığım tertip. E, fakat o, Bir tertip daha var. Onu evvelce görmüştüm, unutmuştum. Şimdi bu kitapta yeniden hatırladım. O tertipte de hep Cuma gecesi oluyor. Hep Cuma gecesi oluyor. Ama ilk gece, mesela, Cumartesi ile girerse diyor, Cumartesiyle girerse 21. gece cuma olur diyor. Ve o gece olur diyor. Mesela bu sene ben buraya gelmiyordum ama hususi geldim. Halbuki orıvati de EPS'yi görmemiştim, unutmuştum. Unutmuştum ama getirildim buraya. Yani getirildim buraya. Cuma gecesi burada bulundum ben. Ya i̇şte kalabalık cemaat olsun dedim. E şimdi onu gördüm. Elhamdülillah dedim. Çok hamdettim. Sonra gece Facebook'ta da bir şey attım. Gece vakti bir keşif elinden biriyle ittisal ettim fakat Allah'u alem ama cuma gecesinden Çıkmaması çok ilginç bir şey der Çünkü hangi geceyle girerse O hangi gece Cuma gecesine denk geliyor o teklerden ilginç bir hesap çıkıyor Onu önümüzdeki sene yazarım Yani bu deminki Bu sene yazdığım birkaç senedir yazdığımın Dışında bir Tespit daha var Yani aramak lazım aramak sahabe aradılar. E biz de bütün rivahatleri değerlendirelim. Zaten o rivahate göre olunca ben bazı denk gelir. Denk gelmese mesela o rivahat ne diyordu? Cumartesinden girerse 23. gecedir. Bu benim yazdığım öyleydi. O doğru. Şiratü'l-İslam şerhinde vesaire. Onu öyle yaptık. 23'ü ihya ettik. 17. 27 zaten bütün ümmetle birlikte elhamdülillah idrak ediyoruz, ihya diyoruz Bu tamam. Bu zaten Elde cepte duruyor. Şimdi 27'nin dışında bize e, rivayetleri, 40 küsür rivayet, onları cem ediyorum inşallah, kırk yazacağım. Yani hangi rivayetlere dayanıyor, hangi âlimin görüşü, onları yazacağım. Ama ilginç tabii. iki de keşif elinin tespiti var. Bunlar çok ehli eski meşayih. Bu tespitlerden biri, cuma gecesinden hiç çıkmıyor. E zaten Cuma gecesi, Kadir Gecesi olmasına gerek var mı? Hem Ramazan'ın Cuma'sı olduğu için, o hangi gecesi onu mutlaka ihya ederiz inşallah. Ta Cuma'mız kalmadı. Yani yarın iki gece Cuma'dır ama, tek gece değil. Tek gece değil. Ama zaten Cuma gecesi olmak kasabıyla ihyası kuvvetle müstehap, Bela Ramazan'ın son Cuma'sı o çok acayip bir şey. Onu e, mutlaka ihya edeceğiz inşallah. Zaten teravih kılıyoruz, ibadet yapıyoruz elhamdülillah. Ondan sonra e, diğerinde de işte girişine göre, bu ikisi de girişine göre, girişteki güne göre değişiyor. Ama o rivayet hiç Cuma'dan çıkmıyor. E, bu sene mesela yine Cuma'da nereye denk geldi? 21. geceye denk geldi. Yani o rivayet onu söylüyormuş zaten. Ben ama epey senedir görmemiştim. Elhamdülillah ararsak bulacağız. Bu senede biraz aradık. İnşallah. Allah yahu Kadir Gecesi'nde günah işlemekten korkuyorum. Esas sevap işlemekten ziyade ya bizim dangalak nefsimiz Kadir Gecesi'nde de günah düşeriz ha. Yani esas tehlike kaç sevaptan kurtul günahtana dönmesin yani Kadir Gecesi'nin esas aramamın sebebi günah işlememeye özen gösteriyorum. Çünkü günah işi çok ilginç. ...en kolay günah işlemek ve en büyük günah işlemek neyle oluyor? Heh. Bu da ıslak yerde. Yeri ıslak ya. Kıpırdaşması kolay oluyor. Biri geliyor, bir mümkün bir dedikodu bıygıyı ver, vur beline... ...gitti bütün sevaplar. Ya sevap kazanacaktık ya, Hepsi gitti. Onun için uyanık olalım. Bu gece yani esas noktada vazgeçmek etmek lazım ki hiç konuşmaya vakit kalmadan sahuru burada yapmak lazım. Ama ben size Allah'ın izniyle güveniyorum. İnşallah. Güneş demezsiniz inşallah. Ben de, siz de kavga yok, gürültü yok, karı ile dırdır yok, mala yani yok, fuzul iş yok. Tamam mı? E, i̇badet inşallah. İbadetleyin inşallah. Rabbim müyesser eylesin. Evet Mevla gizledi bu iş yani. Bu Bunu gizlenmesine hikmetler var. Onun için e, insan beş vakit namazı niye kılıyor? Bir kabul çağatına denk gelirim diye. Cuma günü gizlemiş bir saat. Efendim, ona ulaştığım vakit yüzde yüz ka kabul ediyor. işte. İsm i Azam'ı Bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar dua. i̇sm Azam şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Hep rivadetler amel ediyoruz. Neden? Belki İsmazam Azam odur diye. Onu gizlemiş. Salihleri gizlemiş. Mümin kulların arasında Rabbim bulanlardan eylesin, bilenlerden eylesin. Amin. Ama Tabii ki 27. gecenin en ümitli gece olduğu yani bu gecenin e, bazı hadis-i şeriflerde arayın buyurmuyor 27. dir diye hadis-i şerif var. E, burada esas mesele gezmesinden oluyor. Sorun yani her sene aynı gece olmayınca sorun buradan çıkıyor. Yoksa o hadise göre sabitlemiş olurduk. Ama öbür hadisler olmayaydı. Bundan dolayı ama 27. en ümitli gece bir Ahmed b. Hanbel rivayet ettiği hadis-i şerifte işte yaşlı bir zat geliyor. Efendim, "Bileyletin kumu Ben her gece kıyam yapacak güçte değilim. Çok yaşlandım. Bana bir gece söyle." Buyuruyor. "Aleke mischa hadi. Sen yediye yapış." buyuruluyor. yediği bırakma." buyuruluyor. Şimdi bu hadis-i şerifte bu hususta önemli bir delil teşkil ediyor. Diğer rivayetler çok. Biz şimdi niye arıyoruz? Niye arıyoruz? Bu gecede günahlar af olduğu için arıyoruz. Ne buyuruyor ben Kamele kadri imanen ve ihtisaben. Ehl-i sünnete göre imanın itikadı düzgün olacak ve ihtisaben demek ihlası, Allah için ameli yani şirksiz, gösterişsiz, riyasız, şey i̇şte para alacağım diye görüneyim, beğensinler, etsinler hiçbir şey, ayvatsız karası, sıf Allah rızası için Kadir gecesinde kıyam yapan işte yatsı namazın cemaat, sabah namaz cemaat. Teravi olursa tam bir kıyam olur, nur nahlan nur olur. Üzene bir de tehcüt olursa, o mu çok mübarek olur, efendim. Bu gecenin şeyi e, nafilelerde dergide cikrediliyor. 27. gecenin nafilesi kaç teket acaba? İki. He? İki. He? İki. Şeyde yok, birkaç tane rivat var da bu şeyde ne? Dergidekilerde ne? O bir de şey var. İki rekat zaten bir inna zelna, üç kul vallahi ile okunuyor. Yani hakikaten Kadir gecesinde de en kolay şeyi nafileyi Kadir gecesine koymuşlar. Bakayım 27. gece ne buyuruyor? Her rekatta Fatiha'dan sonra bir inna celena, bir el-kari'a, 3 ikhlas, iki de nas ile 12 rekat kılan namaz bitince 75 kere istiğfar, 75 selat selam, 75 la havle ve la kuvvete illa okuyan kişi Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevabı verilir. Cennette derecesi yüce olur. Burada Kadir Gecesi demiyor tabi. Bu ne diyor? 27. gece. Bu şimdiki derginin 79. sayfasında. Ee, zaten en son paragraf 27. gece namazı. Bu kitapta yazdıklarım konuşmuyorum. Kadir gecesiyle ilgili namazlar ayrıyetten e, zikredilmiş. Dergide de zikredilmiş. Ancak siz bu geceye Evliyaullah'ın özen 27'ye mahsus olarak efendim tespiti bu. E, 79'da onu bulun. Yani demin yapacağız. El Karia'yı bilmiyorum diyorsunuz tabii çoğunuz. Burada El Karia sorun çıkıyor. El Karia ne? ne okuyacak o zaman? İhlasleri okuyacak bir tane. Başka çaresi yok. Bir çaresi de El Karia'yı ezberleyecek. Ondan sonra efendim. Kadir gecesi ile ilgili. E ee, İbn Abbas Hazretlerinden rivayet ediliyor 81'de. Dergideş el-Risale-i Dergide 81. Sayfede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. İki rekat kılar. Ama bu 27. gece demiyor. Burada da diyor ki Kadir gecesi de diyor. <gülüyor> kadir gecesi hangi gece ise. E bunu Ramazan'ın son 10 gecelerinin teklerinde her gece kılsak olma Kadir gecesi olma ihtimali olan her gece kılınması icap eder o zaman. Ama 27. gece tamam. Bu gece e, amel edebiliriz. Her rekatta bir Fatiha, 7 İhlas. Çok kolay. Bir Fatiha, 7 İhlas selamdan sonra 70 kere Estağfirullah ve etubu ileyh. Evet. Ondan sonra efendim e, bu terkipte bu da çok güzel bir terkip. Bu 27. gece diyor. Bu tam yani bu gece 12 rekat kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 İndinzelna on ihlas okuyor. Namazı bitirince de bir tesbih var burada. Zaten benim size öğrettiğim subhanallah, elhamdülillah ilerisi çok önemli. Adedem alime Allah ve cennetem alime Allahumule malime Allahü Teala. Yani bu öyle bir zikirdir ki bir adam gece gündüz zikretse, öbür adam da bunu bir kere söylese gece gündüz zikredenden eflat Bu zaten genel kaidedir bu. Adede alime Allah devreye girdiği için. Ondan dolayı bu da efendim ...yetiştirebilirseniz bu 12 iki rekatı... ...yani 81 birden 12 iki rekatı... ...kılarsınız... ...efendim... ...peşinde de bu tespih okursunuz... ...yetiştiremeseniz de... ...yine mutlaka nafile kılacaksınız ya... ...teheccüd falan... ...nafilenin peşinde mutlaka bu tespih okuyun... ...subhanallahü elhamdülillah... ...devamındaki bu tespih... 81'in son iki satırı... ...mutlaka okuyun... ...gece gündüz sürekli zikredenden eftaldir... ...bir de Kadir gecesinde... ...okumak denk gelirse bunu o katlamayı hesap makineleri yapamaz. O katlamayı. Bin aydan hayırlı olacak. Bu zaten gece gündüz zikirden eftar. Bunu bin aydan hayırlı seksen sene dört aylen çarpıyorsun falan. O yirmi dört saatin her anının zikriyle beraber onu ki bir makine hesap edemez. Efendim, e, ben zaten set dedim. Yani en az iki rekat. E, Çoğu bin rekata kadar gidiyor. Kıraat'ın ortası da fatih ortası. Bir inni anzenle, üç ihlas. bu zaten Mutat, e, Ruhul Ben Tersim'de de zikredilen yüz rekat bile kılacak bir gece bize pek kalmıyor. Geceler çok kısa. Bundan dolayı e, bu namazlarla meşgul oluruz. her herhangisini kılabilirsek. Ancak zaten teravihimiz burada bize çok büyük bir kıyam kazandıracak. İnşallahurrahman. Ondan sonra İnnihan Zellâ Suresi'ni dört kere okumak lazım en az. İnna azzalna e, Ali al-Karîn'in de takhricetesi Muhammed bin Nasr el-Mervezi meşhur e, muhaddis. onun Kıyamûl-Leyl diye kitabı var. O Kıyamûl-Leyl'de bunu alıyor. O kendisi zaten hadis takhric kendine ait kitap e, müsnittir. Orada e, zikrediyor. Bu hadis şerifte ne buyuruyor? İnna azzalna taâdilu rubal Kur'an. Kur'an'ın dörtte biri ne denktir? Dörtte birine denk olarak bir de izâca e. Dörtte birine denktir hadis şerif var. Bir de kulya-ül kafirun hakkında dörtte birine denktir. Ee, hadis-i şerif var. <gülüyor> i̇zaz Cile suresine dörtte birine denktir. Var fakat bazı rivatlerde nisfa kuran Kur'an'ın yarısına denktir. Kur'an'ın yarısına denk başka bir sure duymadım. Yani e, İzaz-ül Cile yarısına denktir. Diğer hadis-i şeriflere baktığımızda en fazla İhlas-ı Şerif'te sülüt Kur'an, Kur'an'ın üçte biridir buyuruluyor. O çok sahiptir. Ama i̇zaz Cile'nin Dörtte bir, yarısına denk olduğu rivati kuvvet kazanıyor. Bunları da tabii teravide okuyacağız inşallah. Böylece sizle beraber birkaç hatimle kılmış olacağız bu gece değil mi? Kaç hatimle kılacağız yani. Çok önemli. Ondan sonra efendim e, madem öyle diyor Aliül kahri Hazretleri bari İnne Anzelna'yı dört kere okusun ki diyor. Ayrıyetten yani namazı kıldığımızın haricinde İnne Anzelna Suresi'ni dört kere okursak ne olur? Kur'an'ın dörtte birine denk ya Dört kere okursak ne olur? Kur'an tamamını okumuş oluruz. Peki o zaman Kur'an'ın tamamını okuyan adamdan bir farkımız olur mu? Olur. Şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyana ilave müjdeler var. Hatimden dolayı. Bütün ayetleri okuduğu için hatimde daha kat kat müjdeler var. Bu Kur'an-ı Kerim'in İlaveli müjdeleri olmadan, sırf hatim yapana verilen sevabı alıyor. Üç ihlas okuyan, iki izaz okuyan, dört inne okuyan, dört izaca okuyan mesela. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş sevabı alıyor mu? Alıyor. O zaman ben niye hatim ediyorum ki? Hep böyle yapayım. Denmez. Niye denmez? Hatim yapan, hatimden dolayı katlamalar alıyor ilaveten. Bunları okuyanlar sadece mücerred hatim sevabı alıyor, katlamaları alamıyor. Anladın mı? Bir de anlattım mı ben bunu? He? İlk mi anlatıyorum? Ben kitaplarda okuduğum için çoğu şeyi bazı kere e, demiş miyim, dememiş miyim? Olsun, çift dikiş olsun. Zaten e, demediğim suratlarınızdan anlaşılıyor. tasdik yapamadığınız. Efendim, bu da çok önemli bir e, nokta. Ondan sonra bir nokta daha yeni gördüğüm noktalardan, yani size her dakika yeni bir şeyler söylemem lazım. Öbür türlü geçenki Kadir gecelerinin sohbetlerini dinlersiniz, dinleyin. Orada başka ilimler anlatmışımdır, neler anlatmışımdır ama şimdi yeni gördüğüm şeylerden, mesela şu hadis-i şerifte, Kadir gecesine imanen ve ben inanarak, sevabını Allah'tan umarak görüyorum. E, kıyam yapan mi geçmiş bütün günahları bağışlanır buyuruyor. Şimdi geçmiş bütün günahları bağışlanır. Burada da yeni gördüm size dedikten sonra yine geçen bir sohbette evden yaptığım yani ramazan sohbetlerinden birinde dedim bu dedim küçüklerin affıdır büyük günahlar buraya girmez diye dedim dinlediniz böyle bir şey he geçen gecelerde dedim Tabi ben bunu kitaba dayanarak dedim çünkü neden? Sahih hadislerde ne geçiyor? İşte Ramazan ile Ramazan, salat ile salat, beş vakit namaz aralarını, Ramazan-Ramazan arasını, vel Cuma ile Cuma, Cuma-Cuma arasını, vel Hac ile Hac, Hac-Hac arasını, vel Umra ile Umra, Umre umre arasını, arasını arada istese elli sene olsun, mukefirat ma beyine hepsini siler, süpürürler. Günahları sildirirler. İzheşt-i nübet büyüklerden sakınılırsa kaydını koydu. O sahih hadiste büyüklerden sakınılırsa kaydını koyduğundan ben yola çıkarak söyledim. Ve bir, sonra bir şerhte gördüm. Birçok alimler benim bu dediğim görüşte. Yani bütün Ramazan'ı kıyam da yapsa, büyük günahlardan özel tevbe etmezse, büyük günahlardan özel tevbe etmezse, hani Cuma-Cuma arası, Ramazan-Ramazan arasının temizliğine girmez büyük günahlar diyor. Kadir Gecesi de böyle yorumlanmış. Ancak bazı alimlerde demişler ki günahları affolur, umumi ifade geldi. Umumi ifade de mutlak kemale masruftur. O zaman bunun kemalini yani tam bir mağfiret anlaşılıyor, kayıtlanmıyor. Kayıtlanmayınca da tam bir mağfirette büyükler af olmadan asıl olmuyor. Böylece bazı alimlerde büyükler de affolur demişler. Şimdi bunun garantisine Garantisi şu, büyük günahlarını da hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Büyük günahlarına da şu anda üç kere bir estağfurullah ailezi yaparız. Tam bir pişmanlık ile bir daha yapmamak üzere söz veririz. Ama sen diyorsun ki nasıl söz vereyim ben bayramdan sonraya göre hesaplarım var. Bir planlar yapmıştım yani. Freni patlatabilirim. Ya kardeşim bayramdan sonraki de yaşayabilir mi belli mi? Allah bize günah nasip etmesin diyeceğiz Amin. ve böylece Allah engel çıkarsın tamam biz bir daha yapmamak üzere söz verelim abi ya sonra düştük bir daha kalkarız bir daha ne yapacağız yani şimdi diyor sakın ben bir daha günah yapabilirim deliketi var diye tövbe etmemezlik etmeyin tövbe etmemezlik etmeyin çünkü neden o güne yaşar mısın e yaşarsın belki Allah sana ikrah verir nasip etmez engel çıkarır Dünya kadar günah işlememenin e, ihtimalleri varken sen bir ihtimale binaen bugün garanti tövbeni niye tehir ediyorsun abi? Bu ahmaklık olur. Bize de yakışmaz Müslüman olarak. Biz bu gece sıfırımızı, büyük günahları da hesap ederek yapalım inşallah. Bunu aslında tabi Ramazan son on geceleri hep tek geceler özellikle yapmak lazım idi de neyse artık 27'ye göre bir ümit bağladık inşallah. Allah ümidimizi boşa çıkartmasın. Zann-i Habibi zann Kulumun bana karşı olan düşüncesinin yanındayım. E madem Mekke, Medine bu kadar milyonlar efendim İslam aleminde bu kadar milyar Müslüman bu geceye bir hüştuzan ile efendim e, katılıyorlar, ibadet yapıyorlar. Allah Teala boş çevirmesin, mahrum etmesin. Zaten 27. Gece olması büyük fazilet yani. Bu hususta zaten İbn Abbas'ın da tespitleri var biliyorsunuz. Hazret Ömer Efendimiz mi sormuştu? E, 27 olduğuna ne şeyin delili nedir demişti, o 27 demişti, ne delilin nedir demişti, o da delillerin sahipti değil mi? Gökler yedi, yerler yedi, tavaf yedi, sahayı yedi, mahremlerden har nikahı haram yedi, efendim rızkımız yedi, secde kemiklerimiz yedi, yedi, yedi saydı. E ondan sonra bu da 27 olması, çünkü Mevla'nın yedilere çok önemi var falan. E bir de selamun hiye'deki hiye zamiri, o gece zamiri 27. kelime. O da 27. kelime, o diyor. İşte bunları söyledi. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Sen dedi bizim düşünemediğimiz incelikler düşünmüşsün dedi yani. O da onu bozmadı, tasdik etti yani. Allah Teala. O bakımdan yedide ümit çok. E biz de işte o en ümitli gecede bulunuyoruz. Efendim tevbe-i istiğfar ile de ne olur? Geçmiş günahların büyükleri de dahil olur. Çünkü büyüklere özel tevbe lazım ya. Herkes içinden... İçkisi mi var? Fışkısı mı var? Dışkısı mı var? Ne melanetimiz, ne pisliğimiz varsa nefsimizin şerrinin yüzünden ne belamız varsa hep herkes kendini bilir. O içinde o hesabı yapacak, onları da niyete katacak tevbe edeceğiz. Öyle mi diyeyim? Ya bitti? O zaman büyükler de dahil oluyor mu? Oluyor. Belki ölümümüz gelmiş, temiz ölürüz ya. Geçmiş günahlar af olur ama Ahmet İbni rivatinde. rivayetinde Ramazan hakkında da var, ilginç. Kadir Gecesi hakkında da bu ilave var. Ahmed bin Hanbel, koca müçtehit kitabı, muteber hadis kitabı, Müsned Ahmed bin Hanbel. Orada hadisteki ilave ne buyuruyor? Ve ma teekkar. Gelecek günahları daf da olur. Şimdi gelecek günahları geçen gün, biraz uzunca anlattım. Hatta bilmiyorum, başlık yapıp atacaktılar. Atmadılarsa da Ramazan'dan sonra atacaklar. Çünkü Ramazanla alakalı olanları Ramazan içinde yaptırıyorum. Ee, gelecek günahların affı her dönemde mevzu bahis olduğu için genel konuya girebilir. Onu şeyden sonra atacak. Bilmiyorsunuz. Atmazsa bana haber verin. Yani o konu özel kesildi, kesiliyor. Çünkü gelecek günahların affını vadeden hadisleri nasıl anlamalıyız? Bu çok önemli bir izah yaptım ben burada. Siz onu bulamazsınız bir yerde. Ben onu Arapça birçok şerhe bakıyorum da. O ilimleri topluyorum yani. onda kitaba yazamıyorum. Vaktim yok kitap yazmakta. Konuşurken kolay oluyor anlatıyorum. Şimdi bu ad Şerif'te geçmişleri de bağışlanır. Gelecek günahları da bağışlanır. E geleceği anlattık. İnşallah bize tevbeli ölmek nasip olacak. Çünkü Kadir gecesinde kıyam nasip olduysa mutlaka gelecek günahın ...olmayacak anlamına gelmiyor... ...olursa da mutlaka tevbe nasip olacak... ...bir garantisi de tevbe de nasip olunca da... ...kabulü de nasip olacak... ...ve günahkar ölmeyeceğiz inşallah... ...çünkü neden faziletli amellerden... ...gelecek günahlarında affettirenlerden... bayağı birkaç tane yapıyoruz... ...en kolaylarından birini dedimse... ...elbise giyerken... ...elbise giyerkenki dua... ...hangi kitapta çıktı... ...dualarım kitabında çıktı... ...ben Şaban'da falan aratıyordum o gece... ...sonra hangi kitapta çıktı... Dualarım kitabının en başlarında hani yataktan kalktın elbiseni giyeceksin, abdest aldın falan elbiseni giyeceksin. İnşallah şalvarını giyersin. İnşallah cübbeni giyersin. Kot pantolonlu giymezsin inşallah. Ha. O elbiseni giyerken efendim orada o dua var. Ebu Davud olacak. Kaynağı çok sahip. Gelecek günahlarında affına yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Keseani. Hada ve razıqanih min gayru hevlim minni vela kuvve. Bir satırla bütün geleceğin kurtuluyor, bir satırla. O elbise, yeni elbise şartı değil. Normal elbiseni giyerken, yeni elbisede ayrı dualar var, onları dualarım kitabında yazacağım. E şimdi, gelecek günahlarında affı vaat ediliyor. Peki, sen dersen ki, Ramazan'da da oruç tutana bu müjde var. E, e, Ramazan'ın menka ve Ramazan'ı. Bir hadiste de Ramazan'ın tümünün te teravihi ve kıyamı var. Aynı hadis. Bukhari'de üç hadis var diyordum hep size. Bir de ona efendim bir şey daha eklendiydi. Neydi o? Ramazan şefte Bir dördüncü ekledik. Gecem sohbette söyledim. E bu üçü Bukhari'de Şimdi o zaman diyor ki adam zaten Ramazan'ın kıyamını yapana geçmiş günahları vaat ediliyor. Bu Tera, Kadir gecesini ayrıyetten söylemenin ne anlamı var? E bu Ramazan'ın içindeyse ne anlamı var? Niye bunu ayrı söyledi? Alimler cevap veriyor. Diyorlar ki bu hadis şu demektir. Ramazan'ın hiçbir gecesinde kıyam yapmasa da men kâme kadri sırf Kadir gecesinin kıyamı da Geçmiş günahlarını bağışlatmaya yeter. Anlatabildik mi? Çünkü hadiste tahsis var. Sırf Kadir Gecesi, Ramazan'ın tümünde kıyam yapmasa da, fark var mıymış? Yani Ramazan'ın tümünü kıyam eden zaten af oldu. Ama sırf Kadir Gecesi de, işte onun için Kadir Gecesi de böyle takvimde yazıyor diyemiyoruz yani işte. Onun için diyemiyoruz. Çünkü çok acayip müjdeler var. Bu kadar da kolay değil. O bakımdan arayanlardan olacağız. Arayanlar içerisinde de bulanlardan olacağız inşallah. Evet Kadir Gecesi'nin e, Kadir suresini okumaya inşallah devam edelim. Bir kısa mana verelim. E, yani manalarını çok verdim, seneler boyu verdim. Yine teberrüken verelim o manalar içerisinde. <gülüyor> Biz onu indirdik. O kim yani? Gerisi yok. E, Kur'an-ı o kadar e, meşhur ve muhteşem bir vahiy ki kelam Kadim ki, o dedim mi? Zaten anlaşılan o. Başka da o yok yani indirilen. O, biz onu indirdik. Fiileyletil Kadri, Kadir Gecesi'nde. Şimdi Kadir e, kelimesi, Arapça'da üç mana geliyor. Bir Türkçedeki de Kadru kıymet bilmedi meselesi var ya, kıymet ve şeref anlamına geliyor. Zaten bu gecenin şerefi, Hazreti Kur'an'ın inzalinden geliyor. E, Hazreti Kur'an'ın indirildiği gece, elbette ki en şerefli gece olur. İndirildiği peygamber, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eşrafu'l enbiya'i vel murselin olduğu gibi. İndirildiği Mekke Medine karyelerin, şehirlerin en şereflisi olduğu gibi. Ezbere bilen hafızlar eşrafu ümmeti hamiletul Kur'an ümmetimin en şerefleri Kur'an'ı ezberleyen hafızlar buyurulduğu gibi. Hep şeref nereden geliyor? Hep Kur'an-ı Azim'den geliyor. Bu itibarla bu gece kadro kıymet bakımından eşraf oluyor. İkinci manası kader gecesi. Kadir kader manasına geliyor. Kader de takdir ayarlama manasına geliyor. Ölçüp biçme anlamına geliyor. Geçen gece izah ettim yine. Aslında ilme ezeliği de kaderler ilme ezeliği de sabittir. Ama meleklere bildirilmesi zamanı gelincedir. Bu zamanın gelmesi de ne dedi? Allah ezelde bilmiyor mu kaderlerimizi? Berat gecesi, Kadir gecesi ne oluyor? sordular. İbn-i Abbas'a herhalde, Radıyallahu anhüma ve Hazreti Ökirme'ye olacak. Ne cevap verdi? E, bu gecelerde yapılan nedir? Sevkul, sevkul mekadîr ilel mevâkîd. Kaderlerin vakitlerine sevkiyatıdır. Hal böyle olunca, e, peki burada işte, e, bu da kader gecesi, e, bunda da her iş var. E, berat gecesinde her iş var, burada alimler izah ediyor. Berat gecesinde küllü emrin hakim her önemli iş, hikmetli iş diyor. Orada şer de var, orada zelzele de var, orada ölüm var, orada musibetler var, orada zelzeleler var, orada yangınlar var, var, var. Küllü emrin her iş diyor. Burada da min küllü emrin her işten dolayı iner diyor ama bunun peşine selamın diyor. Selamet var diyor. Selam var, selamet var. Buradan da anlaşılıyor ki bu gecede sade hayırlarla ilgili konular işleniyor, selametler. Mesela Kadir Gecesi yapılan büyü tesir etmez. Kadir Gecesi hiçbir büyü işlemiyor, hiçbir sihir işlemiyor, hiçbir şer işlemiyor. Yani cinler aleminde, şeytanlar aleminde yapılan pis faaliyetler, habis faaliyetler geçerli olmuyor selamdan dolayı. Selamet gecesi ya. Sırf kurtuluş var. Onun için işler böylece ikiye ayrılıyor. Ee, bir de geçenliğine Hazreti İbni Abbas'tan rivayet ne anlattım size? beraat gecesi takdirler bitiyor. Onun için o gecede dua önemli. O gecede ben hep duaları niye ötlüyorum? Dua önemli. Çünkü orada değişme payı var mı? Var. Allah'ın ilmi değişmiyor ama lehv-i yazılan bile değişebiliyor. Çünkü Allah Teala onu da vakitli yazmıştı. Şu saate kadar burada böyle yazacağım ama şu duayı yaparsa bunu kaldıracağım. Yapacağını da bildiği için ilme ezeli değişmedi ama levhimavuzdaki levha değişebiliyor. Senin ömrün uzayabiliyor. Senin rızkın artabiliyor. Belalar başından kalkabiliyor. O dualarına, sadakalarına, hayırlarına göre. Ama ilme ezeli de her şey belli. Ama meleklere her şey belli değil. Ha mesele bu. O zaman Berat gecesi yazılar yazılıyor. Kadir gecesi de görevli meleklere teslimat yapılıyor. Nüshaler. Teslimat yapılıyor. Bu itibarla e, her iki gecenin de önemi büyük. Kader gecesi olmasını konuşuyorum. Ama sebat ve fazilet ve şeref bakımından elbette ki Kadir gecesi üstündür. Çünkü bunda bin aydan hayırlı olduğu ayetle sabittir ve katlama var. Mesela Berat gecesinde Böyle şu kadar seneye denk falan diye hiçbir hadis yok. Ama kaza kaderler var diye hadis var. Onun için e, zikir ve dua çok önem arz ediyor. E, biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi ve ma'draki ma leyletul kadre Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim ve bildiriyorum Allah buyuruyor. Leyletul kadri hayrun min alf Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Peki bunun sebebin üzülü nedir? Yani bunun hikmeti nedir? Ne vesileyle ee, nazil olmuştur? Birkaç rivayetler var. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetten dört kişi bahsetti. Beni İsrail'de dört zat vardı, abid idiler. Bunlar 80 sene Allah'a ibadet ettiler. 80 sene yaptıkları ibadet içinde bir göz açıp kapayacak kadar günah işlemediler. Şimdi 80 sene ibadet, hadi bizden de bir adam 120 sene yaşar, Halil Efendi babamız gibi. Böyle bir ömür normalde yok ama 110 10-120 yaşayanlarımız var. Bu kişinin 10 yaşından ibadet yaptığını bile düşünsek, 80 sene ibadet bizde de yapan çıkabilir. Normal yani. Ama arada hiç günah işlememek kaydıyla. Şimdi arada hiç günah işlememek işi çok zor. Çok zor. Biz namazın arasında da günah işliyoruz zaten. İki rekat kılıyoruz, öbür iki rekata kadar bir günah işleyebiliriz yani. Değil mi? Çünkü sağımıza hareket çekiyoruz, ona hadi be sıkıştırdın diyoruz, onun kalbini kuruyoruz, öbürüne bilmem ne yapıyoruz. Namaz aralarında bile geçen gün işte safa girerken birbirine bağırdılar. Ne bağırıyordular anlamadım yani geçen teravide. Ortada kaldım diyor, bilmem ne diyor ona diyor bir şey diyor. Ya bunun gereği yok ki. Ses yapmadan yerleşebilir ama kalp kırıyor yani. Zaten artık ona yer vermeyen mi onun kalbini kırdı O mu onu bilmiyorum. Neyse kafasını kırmasınlar da kalbi de iyi bir şey değil. Kalp kırmakta kafa kırmaktan beter günah biliyorsunuz. E şimdi biz namaz arasında günah işleyen bir cemaatiz. Tavafta günah işleyen bir adamız değil mi? Tavafta affedersin karının arkasına bakıyor, önüne bakıyor. E, tavafta yani. Büyük konuşmak için söylemiyorum. Büyük konuşmak için söylemiyorum ama var yani tavafta da Günah işleme durum var. Zaten bir adam böyle gözü günaha alışan bir durumdaysa yani işte kaç sevaptan kurtul günahtan burada devreye giriyor. Bunun tavafa girmesi bunun tehlikesini artırır. Çarpılma tehlikesi var bunun. Çünkü Kabe'nin yandasın yani. Çok tehlikeli. Ya birine bakarsa hakir görürsün. Birine ne biçim tip dersin. Böyle şeyler acayip. Bizim Türkler zaten kafile kafile zaten ah oh, oh, koyun gibi sürüler halinde o onun eteğine takılıyor. O onun bilmem nesine bakıyor ve hep birbirini dedikodusuunu yapıyor tavafta. Şuna bak hele ne için giymiş ya diyor bilmem ne. Sana ne ya? Tavaftasın be. Yani durum bu. Şimdi hiç günah işlemeden 80 sene ibadet nasıl çıkaracaksın? Sahabe-i şaşırdılar kaldılar. Yarışırullah. Bizim ömürlerimiz kısa 80 sene ibadet yapacak. hiç de günah işlemeyince yani biz yandık. Bir rivayette bu var. Rivayet-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine eski ümmetlerden e, efendim e, bir zattan bahsetti. E, mücahit olarak Semnün diye de rivayeti var. Ve bu zat e, 80 sene Allah yolunda cihad etti. Kılıcını kınına sokmadan Allah Teala'ya efendim Yolunda kafirleri, düşmanları, işte harp o zaman ne kadar gavur varmış demek ki yani 80 sene bitirememiş onu. İmam Mücahit rivat ediyor. Beni İsrail'den bir zat Allah yolunda bin ay silah giyindi. Bin ay. Müslümanlar taaccup ettiler. E bu şeyde de var yani. Evet. Beni İsrail'de bir adam var diyor, İmam Mücahit'ten yine geliyor, Taberi'de de var bu. Ee, gece teheccüd kıldı sabaha kadar, sonra gündüz cihat yapıyor. Gece sabaha kadar teacüt kılıyor, gündüz akşama kadar cihat yapıyor. Böyle adam olur mu? 80 sene. Yaptı işte. E bu sefer Müslümanlar dediler, biz perişanız şu yüz bu Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi ümmetimin ömürlerini azettin amellerini azettin, ömürlerini kısa ettin. Benim ümmetim eski ümmetler nasıl geçecek? Benim ümmetim çok üzülüyor. Bunun üzerine ne buyuruldu? Sana bir kadir gecesi verdim, Lele'tul Kadir hayrun min elfiş yıl o abidin, o mücahidin geceteye çırkılıp sabah kadar, akşama kadar da cihad eden o Beni İsrail'deki salih zatın bin aylık cihadından efendim kıyamından, sıyamından daha hayırlı bir gece verdim, eşittir de demiyor. Senin ümmetinden bir kişi bir Kadir Gecesi ibadet yapsa bunun bin ayından daha hayırlıdır buyuruyor. E şimdi bunu da hesap edersen bir adam 40-50 sene yaşasa, 10-12 seneyi buluğa çık. E ondan sonra 40-50 sene bile normalde de yaşanıyor yani normal ortalama 60 falan, 60-70. E bu adam her sene bir Kadir Gecesi'ne denk gelme ganimeti var. E bu da toplandığı zaman, yani 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene Kadir Gecesi'ni ihya eden Müslümanlar var. Yani şu anda da hayatta olan Müslümanlar var, 80 yaşında 90 adam e 60-70 senedir Ramazan'ı ihya ediyor. E şimdi bu adamlar ne kazanıyor şimdi? 83 sene dört da bin ay bin ay bin aydan hayırlı bir de kat kat kat arada yaptıklarını sayma adamın. Sırf kadir gecelerini konuşuyoruz. E bu adam bir de 350 günde ibadet yaptı da. Onlar ilave. E bu adam eski ümmetleri geçmez mi? Kim yetişecek yani? Peygamberler müstesna bizim ümmetteki efendim amellere hiçbir ümmet yetişemez. Niye yetişemez? E Kadir Gecesi arayı ne yapıyor? Feci şekilde mesafeyi kapatıyor ve öne geçirtiyor. Bir Kadir Gecesi öne geçirtiyor ya. İki olduğumuz zaten kimse yetişemez yani. İki olduğumu kimse yetişemez. Ha belki tabii 600-700 senelik ömür hayat sürenlerde bir beş on Kadir Gecesi lazım değil mi? Beş on Kadir Gecesi de var yani Allah bana vermedi mi beş on Kadir Gecesi? Ne yaptım ben avanak avanak dolaştım mı ben? Kaçırdımsa yazıklar olsun bana. Bu kadar sene kadar gecesi verdi bana yani. Ben bunları hiye etmeliydim değil mi? İnşallah fişman olmaz. İnşallah. <gülüyor> Kadir gecesi Tenezzelül melâiketü ve rûhü Melekler de iner, iner de iner, iner de iner. Artık böyle şey gibi, ziyaretçi akını gibi böyle gelenler, gidenler, gelenler, gidenler. Ve rûhü cibril emin e, aleyhissalâtu vesselâm veyahut da kerûbiyyün melekleri. E, bir takım melekler var, melekler de onları sadece Kadir gecesi görürler, başka hiç göremezler. İbadetten hiç kimseyle konuşmazlar, görüşmezler. O melekler de iner fiha o gecede bir izni Rabbim Rabbilerin izniyle, müşahadesiyle min kulli emrin her türlü işi efendim her türlü işi işte biz bunu kayıtlıyoruz. Diyoruz ki her türlü hayırlı işi her türlü hayırlı işi hükmü efendim bildirmek üzere indirmek üzere inerler selamun hiye o gece selamdır çünkü o kadar selam veren var ki efendim bütün e, melekler Müslümanlara selam veriyor. Melekler birbirlerine selam veriyor. Allah Teala hepimize selam veriyor. Efendim, müminler birbirlerine selamlar veriyor. Selamı arttırmak lazım. Çok selam vermek lazım. Ondan sonra e, zaten melekler Müslümanlara arayıp buluyorlar, selam veriyorlar. Hatta matla'ül fecr e, gün doğana kadar yani imsak olana kadar bu selam ve selamet devam eder. Gününün fazileti de gecesinin fazileti gibidir. İbadet bakımından ama bu meleklerin gelmesi, gitmesi imsakta biter. Ama fazilet ve ameller sevaplar bakımından dört gecenin günü de gecesi gibidir. Bu dört geceden günü de eşit olan dört geceden biri de Kadir Gecesi ve sabahıdır. İşte bu gece ise eğer yarınki sabahta böylece yarın akşama kadar bu e, kerametler, ikramlar, e, faziletler devam edecektir. İnşallah rahman. Bu arada işte Kadir Suresi'yle ilgili bazı faziletleri burada gördüğüm üzere onları söyleyeyim inşallah. E, Hadis-i Şerif'te buyruluyor Yatsı'dan sonra Kadir Suresi'ni yedi kere, kere okuyan Cafer Muhammed Anas yani Cafer Sadık efendim Yatsı'dan sonra bu her gece olabilir. Her gece. Yatsı'dan sonra yedi kere okuyan gökten inen bütün şerlerden sabaha kadar afiyette olur. Yemin etsem yalancı çıkmam ki bunu okuyan bitirmeden cehennemden beraat yazılır buyuruyor. Yedi kere yatsıdan sonra bu mesele adet edinebilirsiniz inşallah. Güneş doğarken okuyana 70 kere Allah Teala salat eder. 70 kere rahmet eder. Dünyanın hangi bu aslında parçasında mesela bir yere gittin oturdun. Belki bir daha oturmayacaksın oraya. Ben de çok öyle bir yerlere gidiyorum. Bir daha gidemiyorum ki. Dünyanın hangi bu aslında parçasında otururken orada inna okuyup kalkarsan Kalkmadan bir İnne Çay içtin, yemek yedin, al afiyet olsun. Bin İnne Anzelna oku da kalk. Nerede İnne Anzelna okuyup bırakırsa Allah Teala orada bir melek yerleştiriyor. O okuduğun yere bir melek yerleştiriyor. O melek kıyamete kadar onun günahların için istiğfar eder. Kıyamete kadar. Her yerde okumak lazım İnne Anzelna. Ve şeytanlar bin senelik mesafede ondan uzak olurlar. Evet. Yine hadis i Şerif'te buyuruluyor. ve melaleti Cuma merrat. Her Cuma gecesi yedi kere. İnna ansel okuyana? Hani hiç olmasa Cuma yatsıdan sonra yapalım. Cuma gecesi anladınız? Persem sohbet geceler. Yatsıdan sonra okusa Allah Teala bütün melekleriyle beraber ona salat ederler. Yani bu da çok büyük bir müjdedir. Hadis-i şerifte hatta buyuruluyor ya inna enzellâ okunmayan namazla nasıl namazdır buyuruluyor. Yani inna enzellâ namazlarda da okunmakta çok faydası vardır. Zaten biliyorsunuz abdestten sonra Alaider Efendi Babamız da yazdı. Ben de efendim e, dualar kitabında da yazdım. E, Semerkandi Hazretleri de cikrediyor bunu. Allah Allah. E, güzelce abdest alıp inna enzellâ'yı abdestten sonra okursa Allah Teala 50 senelik oruç ee, gündüzleri oruç, geceleri teettükt yazıyor. 50 senelik. İki iki kere okursa İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın cevaplarını ortak ediyor. Üç kere okursa cennetin sekiz kapısı açılıyor, istediğinden giriyor. Tabii bu usta diğer rivayet Kümüşane vazetlerinin e, efendim e, eserinde de var. Ramuzül hadiste orada da sıttıklardan yazılır diye rivayet ediliyor. Alaeddin Efendi babamız onu yazmıştı Kur'an'ın kenarına. Ee, o hadisle de amel edin abdestten sonra en az bir kere abdest bittiğinde okunmasının faziletleri yazılıyor yani müjdesi çok İnşallah bu gecede en az dört kere okuruz değil mi Kur'an'ın katim alırız yine ne buyuruyor hadis-i şerifte İnna bir kere kerede okuyan Ramazan'ın orucunu tutmuş ve Kadir gecesinin ibadet 60 sevabı alır sırf İnne Anzelna ile beraber Kadir gecesinin dışında da okunsa dışında da okunsa, böylece kazanacağız. İnşallahurrahman. İnşallah. Musa Aleyhisselam Mevla'ya münacihat ederken, bunu ben şeyde de yazmışım herhalde Ramazan Risalesi'nde, dedi, ya Rabbi bana verdiğin müjdeler kadar, ikramlar kadar, hiçbir ümmete ikramda bulundur mu? Bana kelamını bil fiil işittirdin. Bizzat kelamını bana işittirdin. Bu herhalde kimseye nasip olmamıştır diye kendisine verilen makamı bir Tahtiz nimet kabilden konu etti. Allah teala ona vahy etti. Ya Musa, inneli ibaden uchrjuum fi akhiriz zaman ve ukrimum bi şehr ramazan. Benim mahir <gülüyor> zamanda çıkartacağım kullar var. Aslında ne kadar peygamberlerin kıskandığı bir ümmetiz ya. Aslında çok da ba balçık içindeyiz ama bataktayız ama son zamandayız ama kazanan da çok kazanıyor yani. Ama onun zorluğundan işte. Çok nefis ve şehvet ve mani var. İşte koparan, bir ibadet koparabilen ne mutlu. Benim ahir zamanda çıkaracağım kullarım var. Onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Onlara senden daha yakın olacağım. bu. Allah. Çünkü seninle konuşurken aramızda 70 bin perde vardı. Onlar oruç tutup da dudakları beyazlayıp renkleri sarardığı zaman iftar vakti bütün perdeleri kaldıracağım buyuruyor. İşte o iftar anındaki tecelliyi yakalayabildiniz mi acaba? Siz yemek telaşesinden herhalde kaçırıyorsunuz biraz. Onun için birkaç iftar kaldı bence. İftar saatinde çok huzur üzere olun. Bu tecelliyi bir hissedin inşallah. Tadın inşallah. Bana da mesaj atartınız. Hoca beni bugün yakaladım hesabı. Bana da bir mesaj atın. Manevidir bu işler yani. Bir de bakarsın adama bir tecelli olabilir. Kimse ümidini kesmesin. Evet, Ramazan'da ciğerini susuz, karnını aç bırakanlara müjdeler olsun. Onlara ancak kendi zatımı ziyareti mükafat olarak vereceğim. Ee, i̇nşallah bundan sonra birkaç gün bayram gecesi, bayram sabahındaki hadisleri rivat edeceğim. Ee, saat yedi buçuklarda yapıyorum ya, Lale Gül'deki sohbetler. Onları kaçırmayın, onlarda dört beş hadisleri var. Sırf bayram gecesi ve bayram sabahındaki huslat Allah'a hele kavuşma, likaullah. O hadisleri okuyacağız, çok... Bayramınız daha şuurlu geçer inşallah. Daha huzurlu geçer inşallah. Evet. Kadir gecesinde kıyam yaptıkları zaman buyurdu ya Musa. Elbette günahsız olmayacaklar. Ama Kadir gecesinde kıyam yapacaklar. Hemen affedeceğim, geçmişi siliyorum. Böylece onlar bana çok yüksek makamda kavuşacaklar. Tabii ki peygamberlerden ee, haşa ileri geçmemiz mümkün değildir. Ancak onların sahabelerinden de ileri geçmemiz mümkün değildir. Velakin genel manadaki ümmetlerinden ileri geçmemiz Allah'ın izniyle mümkündür. İnşallah onlardan olacağız. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Şeyde de var ama o benim kitapta da var. Biraz farklı bunu zikretmekte fayda var. Kâb-ül Ahbar ediliyor. Sidratül münteha alâ haddesema es-sehâbü cenni Sidratül münteha duymuşsunuz. Miraç Gecezi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettiği makamlardan. Dünya aleminde, yaratılan alemlerdeki son nokta münteha ve Cebrail aleyhisselamın da varacağı son nokta. Cebrail aleyhisselam da oradan ileri geçemiyor. Sidratül münteha yedinci kat semanın diyor hududundadır. Yani yedinci kat sema neyse onun tabi çok yukarısında ama o sınırdadır. Sınırı aynı. Hizası aynıdır. Cennetin hemen ee, bitişik noktasında. Zaten ayette ne diyor? İnde sidratil münteha cennetül meva. Meva cenneti sidratül münteha'nın yanı diyor. yani. Cennetin yanındadır. Dalları kürsünün altındadır. Kürsü nerede? Arştan da aşağı. Ama Sidretül Münteha ne kadar yukarıda dalları kürsünün altına kadar sarkmıştır. Fiyameleketullahi <gülüyor> ale muaddedum illallahü teala. O kadar melekler var ki Sidretül Münteha'da sayılan ancak Allah Teala bilir. Hiç kimse bunu saymaya kalkamaz. Yabudun <gülüyor> Allahu Teala. Allah Teala'ya ibadet ederler. Bütün melekler zikrederler, ibadet ederler. Ve makamu Cibril fi vasatihâ. Hazreti Cibril ondan ileri geçemiyor. Ama onun makamı nerededir? Sidretül Münteha'nın ortasında. Makamı neredeymiş Hazreti Cibril'in? Sidretül Münteha'nın ortasında. Bu durumda Sidretül Münteha arştan da yukarı oluyor. Değil mi? Arş kürsüden de yukarıda oluyor. Böylece. Kürsü 7 kat semağının da dışında. Hepsini kaplamış. Vesiha kürsü yüz semavat felak. Şimdi o arada bulunan, sidradül müntihada bulunan özel meleklerin hepsine bir hasıla verilmiş. O da nedir? Müminlere karşı esirgeme ve acıma sıfatı. İnananları çok seviyorlar, çok acıyor. Mesela hiç kafir acımaz. E bize şimdi yani öyle bir hasıla verilmemiş. Ben mesela şimdi bir gavurun da başına bir şey geliyor bazı kere. Kaza, bela, Şunu bakıyorsun acıyorsun gavurta olsa insandır yani. Acıyorsun. Mesela o meleklere, kafirlere karşı zerre kadar merhamet verilmiş. Sadece müminlere karşı merhamet vermiş. Onlar yenzilü'n mezcibriyle edildi kadir. Kadir gecesi Hazreti Cibril ile beraber iniyorlar. Sidratül Münteahının bütün melekleri iniyorlar. Bu gece diyemiyorum. Kadir gecesinde mutlaka iniyorlar. فَلَا إِبْقَى بُكْعَةٌ مِنَ الْأَطْقِ الَّا عَلَيَاهُمْ لَكُن Şimdi yeryüzünde ne kadar yüz ölçümü var? Bununla işte kaç metre, kaç santim? Bütün dünya. Burada bir toprak kalmıyor, her parçada bir melek. O zaman bizim evi de kaplıyorlar tabii ki. Sizin evi de değil mi? Bizim eve Cübbeli'nin evi diye gelmiyorlar. Yani sizin eve de geliyorlar. Yeryüzünde bir parça, bir karış yer yok ki üzerinde melek bulunmasın Kadir gecesinde. Sadece dün kimi melek secde yapıyor? Ekrem kimi melek kıyamda zikir yapıyor. Yedrûlil mü'minin vel mü'minat. İnanan erkeklere ve mümin, mü'mine Müslüman kadınlara dua yapıyorlar. Hepsinin işi gücü dua yapmak. Cibril nasıl yetişiyor ya? Müslümanlardan bir kişi bırakmıyor. İlla safahı mutlaka o Müslümanla musafaha ediyor. Bir Müslüman musafaha etmemiş bırakmıyor. O zaman bizle de ediyordur. Geçtiyse etmiştir herhalde, değil mi? Fark ettik mi acaba? Bilmiyorum. Edenler vardır içimizde. He, eğer ki bu geceyse de bu gece, edenlerden oluruz inşallah. Ha Musa'a mutlaka edecek. Yalnız işte sonra Hazreti Cibril meleklerle beraber semaya oruç ettiği zaman e, semadaki melekler Hazreti Cibril'e soruyor. Diyorlar ki: Ma havacil Müslim'in. Allah Teala Müslümanların İhtiyaçları hakkında ne yaptı? Şimdi bu hadis şerifi okurken o şerifi bilmezsen eksik olur. Müslümanların duaları var bu gece sabaha kadar yalvardılar. Müslümanların isteklerini Allah ne yaptı diyor? Hazreti Cibril cevap veriyor. fa fagafara lehum, warahimahum, illa Hepsinin günahlarını affetti, hepsine toptan rahmet etti, hepsine acıdı muamele yaptı. Hepsini kurtardı. Ancak dördü müstesna. Şimdi bu dört kişiden değilsek inşallah Hazreti Cibril bizimle de musafaha eder. İşte bu hadis-i şerifte öyle buyurur. Kadir Geçisi olduğu zaman yeşil bir sancakla iner. Sancağı Kabe'nin damına tavanına diker. Altı yüz kanadı var. O kanatlarını hiç bir gece açmaz. Ancak Kadir gecesi açar, açar. O gece iki kanadı var özel. O iki kanadı açınca biri doğudan taşar, biri batıdan aşar. İki kanadı, doğuyla batı onun için hiçbir şey değil yani. O kadar büyük. Sonra e, bütün melekleri o gece teşvik eder. Hadi Müslümanları ziyarete hadi hadi hadi hadi. Bütün e, melakeyi sevk eder. Onlar da gelirler ve yüsellimûn alâkül kaimin ayakta namaz kılan ve kâidin, oturarak namaz kılan ve musallin, yani rükûda, secdedev, te'iyyatta neyse namaz kılan ve zâkirin, namaz kılmıyor da zikrediyor. Kur'an okumak zikir midir? Zikirlerin en Kur'an okuyan, zikreden, herkese selam verirler ve onlarla musafaa derler, fe yümmünün dualarına amin derler, bir de senin başını bekliyor. Sen de dua diyorsun melekler amin amin. O melekler senin sağında sondakiler değil. Onlar bu gece için gelmişler yani. Kadir gecesi için nazil olmuşlar. Dua derler amin derler. Fecir olduğu zaman Cibril nida der. Me rahil. Ey melekler cemaatleri hadi yerimize yurdumuza sidretül müntehaya harşı alaya çıkıyoruz. Gidiyoruz diye seslenir. Onlar derler ya Cibril gidiyoruz da bu Müslümanları sevdik, acıdık, dua ettik, amin dedik. Bunların ne oldu duaları acaba? Allah ne yaptı bunlara, ne muamele yaptı? Buyurun, nazarallâhu aleyhîn fâzillâhîn. Bu gece allah Teala onlara özel bir nazarla tecelli etti. فَعَفَعَانُونَ Hepsini affetti. وَغَفَرَ الْهُمْ Hepsini bağışladı, merhamet etti. Dördünü bıraktı. Şimdi bu dördünden olursak, ne musafa var, ne selam var, ne kelam var, ne af var, ne mağfiret var. Kimdir onlar ya Rasûlallah? müdmin-u hamrin içkiye devam edenler şimdi bugüne kadar içtiysen hemen şu anda tevbe ediyorsun bir daha içmeyeceğim inşallah bu beladan kurtuluyorsun ama devam edenler hala tevbe etmemişlerse bunlar mahrum oluyorlar ve valide ana babasına isyan edenler Allah Allah Ya ana babanın meşru isteklerine isyan etmek diye bir lüksümüz yok Bitti. Allah'a itaat sonra ana-baba. Hakkı yahu. Onun için karının keyfi için, kızının bilmem nesi için ana-babaya isyan edilmez. Ana-babanın meşru diyorum bak. Meşru ne yene getireceksin. Hanıma söylersem çinkar çıkarıyor. Söyleme. Söyleme hanıma dedik sana. Daha geçen sohbette anlatmadık mı sana kardeşim? Anam baban önemli. Ahirete onu soracaklar sana. Hanıma seni soracaklar. Senin hakkını soracaklar, sana da ana-babanın hakkını soracaklar. Sen ne kafasızlık yapıyorsun da ahiretini mahvediyorsun? Ana-baba, üzerine hassas duralım, ana-babanın meşru diyorum bak. Sakalını kes dedi, ona ne? Namaz kılma dedi, ona ne? Çıplak kes dedi, ona ne? Öyle bir şey yok. Hakkı değil, Allah'ın hakkına giremez. Ama şunu alır mısın bana yapın? Paran da var, al da birbirine meşru bir şey istiyor yani. Param yok, maram yok, yalan konuşma, varsa imkanın, borcunu öde, istediğini al. Ne yapacağız? Ana babaya isyan etme gelebilir. Ya geçen gün torun babaannesini, dedesini öldürdü yani. Haberlerde ya. Babaannesini, dedesini öldü. Bunu da ilk duydum ya. Yani böyle anasını babasını dövenler, öldürenler, sövenler ne pis bir nesil yetişti ya. Ne Kur'ansız bir nesil yetiştirdiler. Bu besmelesiz kitapları okudum bu mekteplerde ya. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Anasını öldürmek, babasını, dedesini öldürmek ya. Bu neslin bu internet neslinin şeyleri bunlar, pislikleri bunlar ya. Böyle bir şey ya. Yani. Ne olacak bu memleketin hali? Vekatu rahim. Akraba ilişkisini kesenler. Bak devamlı söylüyorum. sıla rahim, teyzen, halan, dayın, amcan, yakın akraba, uzak akraba, ilişkiyi kesmeyeceksin. Selam sabahı kesmeyeceksin, ne yapsalar küsmeyeceksin, iyi geçineceksin, arayıp soracaksın, hatır edeceksin, durumun varsa, muhtaçsa yardım edeceksin. En evvel hayrını, iyiliğini onlara ulaştıracaksın Yedikat kat yabancıdansa. En evvel akraba, ama maalesef akraba tamamen şehir hayatında tümden koptu. Millet köye de gitmiyor. Eskiden bayramda bayramda köyde bir toplanırlar. Herkes tatile gidiyor. Köye de giden kalmamış. E bu Sıla-i kesildi. Yani telefonla da mesajla da hal hatır etmek mutlaka lazım. Kasıtlı bir de küs durup da selamı sabahı keserse Kadir gecesi de affolmaz. Tamam mı? Ama o bana ne yaptı sen biliyor musun? Ne yaparsa yapsın. Böyle bir şey yok. Bir de Müşâhin. Dedik ya Resulullah müşahin kimdir? Buyurdu Musârim. Musarim kim? Musarim Müslümanlara kin tutanlar. Müslümanlara kin tutan ne demek? Müslümanlara Müslüman oldukları için kin tutan şerefsizler. Yani bid'at ehli. Çünkü bid'at ehlinin en başında ne geliyor? Bid'at ehlinin en başında şia geliyor. Şia kime kin tutuyor? Hazreti Ayşe'ye, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Ebu Hureyre'lere sahabeye kafir diyor ve kin tutuyor. Dualarında bile Hazreti Ebu Bekir'e Ömer'e lanet okuyorlar. Bundan dolayıdır ki Kadir Gecesi'de onlar asla af olmaz. Müslümana kin tutan af olmazsa sahabeye kin tutan af olur mu? Evet. Bunun gibi ehli sünnet dışı fırkalardan ehli sünnete kin tutanlar Müslümanlara doğru inançlarından dolayı nefret besleyenler İslam düşmanları veya veyahut işte ehli sünnet düşmanları diyelim buna bunlar asla af olmazlar kin tutanlar. E Kadir Gecesi hakkında bu dört zümreden olmamak için gayret edeceğiz. İnşaallâhu Rahman. Ondan sonra Cibri Hazretleri'nin Musâfâddin alameti nedir diyor. Bir adamın tüyleri ürperirse ve dekka kalbu, kalbinde yumuşaklık olursa ve demâd ayna gözleri de böyle yaşarırsa bir hissiyat geliyor yani yumuşama hissiyatı. Bu geldiği zaman Hazreti Cibril'in Musâfâsının eseridir. Rabbim hissettirsin Faz-ı Sonra hazret Cibril en evvel göğe çıkıyor güneşin önünde duruyor. Güneşin önünde duruyor Allah Allah demek güneşe baksan önünde o var. Kadir gecesin sabahı. İki yeşil kanadını döşüyor efendim o gecenin gününde o saatte o iki kanadı neşrediyor. Zaten ondan dolayı güneşte doğarken tas gibi ışınları yaygın olmayarak doğuyor. En büyük alameti sabahında ışınları yaygın olmaz güneşin. Tas gibi böyle, ne diyor ona mat. Mat vaziyette doğar. Bu çok acayip bir şey. Yani bunu tabii gök bilimciler daha iyi anlayabilirler. Şimdi biz buradan ne güneşi görüyoruz, ne ayı görüyoruz. E, güzel bir bakılırsa bu daha tespit edilir. Ama 27'nin sabahında tespit edilmiş. Ha o sene mi öyleydi? Değil. Ama sahabeden ve tabiinden 27'nin sabahında bu alamet zuhur etmiş. Yani bakıyorlar onlar tabii o zaman daha kıraç. Bölgeler daha iyi görüyorlar Güneş'i her gün görünce, farkını anlıyor tabi bizim gibi. Arada bir görünce ne fark edeceğiz? Bütün melekleri davet ediyor, hepsi göklere e, suud ediyor. Meleklerin nuruyla, Cibril'in kanadının nuru içtima ediyor. Hazreti Cibril ile diğer melekler güneşle semai sema Dünya arasında Allah Allah gün boyu duruyorlar, sabah hemen değil. O gün yani Kadir Gecesi'nin günü sabahında duruyorlar. Dua ve rahmetle meşgul oluyorlar. Müminlere için de istiğfar ediyorlar. Yani o gün de devam ediyor. Zaten demin hadiste ne demiştim? Erba'u eyyamil leyline keyyame 4 günün gecesi günü aynıdır. İşte bak meleklerin istiğfarı, duası devam ediyor. Ramazan'ı ihlasla oruç tutanlara istiğfar ediyorlar, dua ediyorlar. Akşam olduğu zaman ertesi yani diyelim ki mesela bu geceyse yarın akşam. Akşam olduğu zaman melekler halkalar kuruyorlar. Böyle halka halka nasıl böyle sohbette oturuyoruz. Halkalar oluşturuyorlar. Melekler onların başına toplanıyor. Tek tek melekler soruyorlar. Falan memleketteki falan adamın durumu nasıl? İsimle isimle seni soruyorlar, beni soruyorlar. Ananın adı, babanın adıyla falan, oğlu falan, falan oğlu falan kızı falan. Melekler soruyorlar. Diyorlar mesela, konu e, herkesten açılıyor. E, tabii Müslümanlardan bahsediyoruz. E, geliyorlar, diyorlar ki e, mafe ale fulân falanca ne yaptı? Ve keyfe önceddi felanca, yani sen benden biri, özel ismimizle özel. Onu nasıl buldunuz, durumu nasıldı diyorlar. Melekler de bizle çok ilgililer. Allah öyle yapmış onlar. İşleri güçleri bizi takip ediyorlar. Diyorlar ki geçen sene müteabbid idi. Bu sene müptehid oldu. Yani geçen sene müteabbid idi. Müteabbid çok ibadet yaptı. Sabahkada çatlattı secdadeleri falan. Bu sene müptehid oldu. Uzak olmuş ibadetten. Hiç ne kalktı, ne kıldı, ne okudu ne bir şey. Yan geldi yattı. Falan kişi geçen sene müptehid idi. O da bu sene müteabbid oldu. Öyle adamlar var değil mi? Değişiyor yani. Bizim cemaat da değişiyor ha. <gülüyor> Basma bir sene hevesle gelmiş. Bu sene kim bilir nerede arada bulasın adamı. Böyle çok oluyor. Ee, her sene aynı şeyde duranlar az. Allah bize istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. O zaman diyorlar ki biz diyorlar efendim e, birinciye duayı keselim. Madem o uzak olmuş biz de onunla uğraşmayalım diyorlar. Bu ikincisi duaya dönmüş. Madem zikre dönmüş, biz buna dua ile meşgul olalım diyorlar. Böylece işte Allah'ın rahmeti meleklerin duası çekiliyor adamın üzerinde. Bu yolu terk edeni terk ederler yani. Zikri terk eden, ibadeti bırakan, teraviyi bırakanı terk ederler. Ondan sonra diyorlar, felancı çok Kur'an okudu, felancı çok rükuda durdu, felancı secdede bulundu, felancı çok ağladı. Onlara dua diyorlar, şefaat ediyorlar, meleklerin de şefaatleri böyle. Böylece o gün ve gecede onunla meşgul oluyorlar Kadir Gecesi'nden sonra ikinci kat semaya yükseliyorlar. Allah Allah! Şimdi bir de birinci katta kalacaklar bir gün. Bize yine teftişle, bizim hallerimizi araştırmakla ve dua ile e, bize istiğfar ile meşgul olacaklar. Böylece her sema katında yapıyorlar. Sidretül müntehaya demek yedi günde. Her gün böyle yaparlarsa Sidretül münteha'ya ulaşıyorlar. Sidretül münteha onlara soruyor. Sidretül münteha ağaç, ağaç. Sidre bir ağaç. Dalları kürsünün altına sarkmış. Allah Allah. Cenneti kaplamış. Bu taraftan da cennete. O kadar büyük. Alemlerde öyle bir şey yok. Sidretül münteha gibi bir şey. Bütün gezegenleri mezegenleri toplasan şu yanına diye. Yarım metre etmez onu yanında yani. Bütün dünyayı 18 bin alemi toplasan. Sidretül münteha o kadar büyüktür. Cennet ya, cennetin yanı. <gülüyor> Sidretül münteha onlara soruyor. Diyorlar ki, يَا شُكَّانِ حَدِّسْ مُنْيَعَنِنَّاسِ Ey benim sakinlerim, yani benim me meleklerim, siz benim sakinlerimsiniz. Nasıl ki? Apartmanın sakinleri. Sidretül da ne diyor? Hepinizin makamları bende, makamınız var. Ey benim sakinlerim! Bu insanlar, Müslümanların durumu nedir? Bana bir bildirir misiniz? فَاِنْنَلِيَ عَلَيْكُمْ حَقَمْ Benim sizde hakkım var diyor. Men yuhibbu men Allah. Ben Allah kimi seviyorsa ben de onları seviyorum. Onun için bilmem lazım diyor. Siz de Allah'ın şahitlerisiniz, indiniz, çıktınız. Neler tespit ettiniz diyor. Sidretül Muntaha sual ediyor. Hazreti Kehf radıyallahu teala zikrediyor, ve naklediyor. Hadis-i şerifin ravişi diyor ki her bir Müslüman erkeği ve kadını tek tek isimleriyle ve babasının ismiyle İsmiyle ve babasının ismi karışmasın diye falan oğlu falan ha Yusuf çok ama işte Ahmet oğlu Yusuf Yusuf oğlu Ahmet gibi babasının ismiyle tek tek sayıyorlar ve sidretül münteha da onlara dua ediyor sidretül münteha'dan da bu haber nereye ulaşıyor? Cennetül mevaya ulaşıyor İsimlerimiz liste halinde bunun üzerine cennetül mevada ne diyor? Allah'ım u'aczilüm ile ya Rabbi bu Kadir Gecesi'de dua edip, zikredip, ihya eden, isimleri zikredilen bu kullarını acele bana gönder diyor. Çabukça bana nasip eyle diyor. Yani ne demek istiyor çabukça derken? Ecelinden evvel öldür de hemen yarın gelsinler demek istemiyor. Ne demek istiyor? Yani mahşere kalktıktan sonra tökezletmeden sıratta, mizanda elli bin sene zahmet çektirmeden acele bana gönder ne demek? Dirilmeden cenneteki demiş ki. Dirilince Bekletmeden bana gönder demek istiyor. Doğru mana verelim şimdi. Acele bana gönder diyor. Çabuk öldür demek istemiyor. Mahşerde beni bana hiç engel çıkartmadan bana gönder diyor. Bütün melekler Sidretül Müntaha'nın ahalisi de amin amin diyorlar. Bu duarette olur mu? Herhalde bir Kadir gecesine tutturmuşuzdur yani. Herhalde listemizde ismimiz listede gitmiştir bir sene değil mi? Bu sene de zayı olmayız inşallah. Ne de zayı olmayız. Şimdi size ben özellikle e, dualar söylüyorum. E, efendim Ramazan kitabında da var. 370'i Bu geceyle ilgili birkaç dua söylüyorum. Hazreti Ayşe annemiz sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Ne dedi? Ya Rasulullah? Kadir gecesine rastlarsam Kadir gecesine rastlarsam ne edeyim? Dergide 82. sayfede. Şu andaki aldığınız dergide 82. sayfede burada da kaç idi 372 miydi neydi ha evet 372 de Ramazan kitabı elinizde varsa imkanınızda 372 de oradan devam ediyor 70. dergi varsa 82'de de Ayşe annemiz dedi ki ya Rasulullah Kadir gecesine tasadüf edersem ne dua edeyim dedi buyurdu ki bu hadis çok buradaki ki ya Ayşe ''Kûlî sen şöyle söyle, Allahümme ey Allah, inneke şübessen afuvvun'' ''Çok affedicisin, tu'hubbül affe'' ''Affetmeyi seversin, fa'fu anni'' ''Öyle beni affeyle'' Ne kadar kısa bir dua öğretti görüyor musun? Kode Kadir Gecesi'ne Bunu dua etti. Bu dua öğretti, bunu üç kere, beş kere, yedi kere çok tekrar edelim. Hatta i̇msa kadar tekrar edelim. Hatta yarın akşama kadar bu çok önemli, özel tavsiye bu. Sonra Ayşe annemiz Allah teala buyuruyordu ki, Lev vafak tuha, lev araf tu eyül kadir, kadir gecesini hangi gece olduğunu bilseydim, yani rastlarsam diyor, ma aselülülafi, ailen afiyet. Allah'tan ancak ne isterdim, afiyet isterdim. Afiyet ne demek? Belasızlık. Canımıza bela vurmasın, malımıza bela vurmasın, dinimize bela vurmasın, imanımıza bela vurmasın, hiçbir bize ait hiçbir sevdiğimize de bela vurmasın. Bunun için afiyet isteyeceğiz. Bu afiyetin en önemli duası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam terk etmediği duadır. Bu duada Allahuvneyselukül afiyete fit dunya ve ahireh. Dünyada da yaşadığım sürece, ahirette de ebedi hayatımda afiyet isterim. Bu gece ediyor. Ayşe annemiz bilsem Kadir Gecesi hiçbir dua yapmam. Sadece afiyet. Zaten afiyeti buldun mu? Her nimeti buldun. Ben kısa ve öz dualar öğretiyorum size. Bu duanın devamı da çok güzel. 82'de bu. Şeyde de 373'e geçti yani şey. Tabi hadis orada da dua 374'te okun şu kitapta. Ne diyor? Allahü'nne es-selüke ve ya Rabbi senden af istiyorum. ve afiyet afiyet istiyorum. Fi dini, dinim hakkında. Yani bak, işte ehl-i sünnet itikadından çıktı adamlar görüyor musun? Nice eski hocalar, hacılar diyorsun, şu anda adam ya şii olmuş, ya vehhabi olmuş, ya mutezile olmuş işte. Onun için dinlerine bela vurmuş. Allah bizim itikadımıza bela vurdurmasın. Dinimde afiyet isterim ve dünyaya dünyamda afiyet isterim ve ehli eşim ve çocuklarımda afiyet isterim Amin. ve mali bana ait bütün mallarımda afiyet isterim. Allah bela vurdurmasın. Onun için bu duayı e, okursunuz devamı da kısadır ama buraya kadar yani de okusan yetebiliyor çünkü bu Kadir Gecesi'nde af ve afiyet. Bu iki duayı çok okuyalım yani üç, beş, yedi namaz araları her vakitte Du'a edelim inşallah biz de okuyalım işte dört dakikada bir arada okuyalım şimdi Kadir gecesidir inşallah kabul eseri zuhur edecek zikir olarak şu zikri söylüyorum İmam Zühriye odaya rivayet ediyor hadis-i şerifte bakayım burada var mı dergide yazmış mıyız yazmışız 83'ün başında kitapta da 375'te bu zikri çok yapacağız en az üç kere her kim لَا اِلَٰهَ اِلَّا Rabbi الْحَل۪يمُ الْكَر۪يمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع۪يهَ رَبِّ الْعَرْشِ Üç kere derse bunu Kadir gecesinde okumuş gibidir. Hangi gece derse Kadir gecesine kavuşmuş gibidir. Peki ya Kadir gecesinde derse? Aman ya Allah belal. Onun için Evliyaullah İmam-ı Cuhuri'yi bap açmış. Özel bir bap. Sakın diyor Kadir gecesinde bu zikri unutmayın. Hiçbir gece unutmayın. Çünkü hangi gece Kadir bilemezsiniz. Bunu başka gece bile okusan Kadir gecesinde okumuş oluyorsun. Düşünsene dedik ki işte senede bir kere işte kaç senede birer kereden kırk kere isap edin. Her gece bu Kadir gecesinde okumuş gibi şey var. Bir de Yatsı'nın son sünneti. Yatsı'nın son sünnetini dört kılarsa bir insan Kadir gecesinde dört kılmış gibidir. Velev ki başka gecede kılsın. O dört nerede yazılıyor? Her Yatsı'nın sünnetin dört kıldığın gece Kadir gecesi yazılmış yapılmış yazılıyor. Bu da acayip bir hadis-i şeriftir. Bir de bu zikir. Bu zikri bu gece en az üç kere. En az. Ama başka gecelerde okursak onu da Kadir gecesi yazacaklar yani. Ama bu gece okursak da Allah-u Alem bin, kere, bin ayda okumuştan daha eftar olacak inşallah. Tevhid zikrinde dilden bırakmayalım. Allah Teala kabule karin eylesin. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali'yle Ale'l Vehhab Elhamdülillah Rabbiyel Alemin Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammed'in Va laali u cahbi ejmاعین. Allah mena neseluk al jenah. Men aüdükem in al nahr. Allah mena neseluk al rıdāk al jenah. Men aüdükem səxhutk al nahr. Allah mena neseluk al min qabli nabi amel. Men aüdükem in al nahr. Vma qarrbayleyha min qabli nabi amel. Allah mena neseluk al khairi ma səlukem nabiukum Muhammedu sallallahu taaляlāhi wasallam. Men aüdükem in sher mas ta'adekem ve etel müstanu عليك البلا غلا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم. Allah mena neselukem ne al-kiir kulli aajli ma alimna minu ma lamna ale. ma alimna minu ma min اللهم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عقبتنا في الأمور كلها. واجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Allah ﷻ ﯾﻦ ﯾﻚ ﯾعفو ﯾن ﯾحب ﯾلعف ﯾعفو ﯾن. Allah ﷻ ﯾﻦ ﯾﻚ ﯾعفو ﯾن ﯾحب ﯾلعف ﯾعفو ﯾن. Allah ﷻ ﯾنا نسألك ﯾلعف ve ﯾلعافية و ﯾالمعافات الدائمة ﯾالدين و ﯾالدنيا و ﯾالاخرة. Allah ﷻ ﯾنا نسألك ve ﯾالديننا و ﯾالدنيانا و ﯾأهلنا Allah ﷻ مسترجعوراتنا و ﯾأمر Allah ve la tenja an-nas itrak Allahu mahfazna baina aydina wa anaymana wa an shama'ilina min halfina min famqina min tahtina fe na'udu bi azametika an min tahtina min ya rahimin ya rahimin ya rahimin olan 132 adet hatmi Kur'an hatmi şerifini 1410 adet Yasin Şerif, 289 adet Fethi Şurayit cellesini, 7000 adet Antel kürsüyü, 418 adet Salavat Şerif'i, 163 bin adet, 713 adet İhlaz Şerif ve 1 milyon 800 bin adet kelimeyi tevhidini fazluk emremler sahiplerinden kabul et Karin eli, hasban evlen esvibat evvelen biddat, kainat. Ya Rabbi burada da hatimleri olan, şu anda da niyet eden, buraya yazdırmamış olan, dinleyicilerimizden de şu anda niyet eden, hatimlerinden, zikirlerinden, dualarından, hepsini fazl-ı kereminle kabul-e-karîn eyleyip Has konacil-i evvelen biddat hâci-i kâinat şefî il il usat il usat il il usat il usat il usat il usat il usat il ثانيه من جمله بيغان بران عظام الرسول الفخام عليهم صلوات مننا حضراتنا الارواح الطيبه له ائل وجاحت تابعين تابعين تابعين اتباع تابعين اي ميم جديدين مفسرين محدثين فقاق قرات الله في حفظه وبالجمله حمليه قران ارواحنا سلسله من شايخنا خصوصا شيخنا امام رباني ماه ماصوم وبدراهر شاه نقشبن علاء الدين عطار محمد خالد طياب بن حجاج الله المكي مصطفى عصمت غريب الله بويك شيخ افندي خلي نور الله فند الرضا بزاز افندي حسين قدس افندي شريف Hazaratının, Şeyhülislam İsmail Efendi ve Şuyukül <gülüşmeler> İslam er Tayyibelerine Fatih Sultan Yavuz Sultan ve Şair Selatini Ali İsmail Tayyibelerine Ya Rabbel Alemin Alparslan Gazi'den bugüne kadar bu vatanı bize toprak olarak emanet eden e ee, bütün şühedamızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, ervah-ı tayyibelerine amin. ve bu katim sahiplerinden ve bu cemaatten amin diyenlerin gençliklerinden müminine müminatın ervahını hediye amin. eyledik şu saatte ihsale ile ya Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabb. kereminle azapları olan varsa defo refizale ile ya Sen fazlu kereminle onlara muamele ile ya Rabbi bize de ya Rabbi azar asan hülüm hüsnü katim kelime-i ki gibi buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abdu ve resulü kelime-i münciyesini kolayca okumak nasip eyle Amin. okumadan canımızı alma ya Rabbi Amin. tatlı tatlı okumak nasip Amin. eyle mutlaka hatırlayıp okumak nasip Amin. eyle ağzımızın dilini bağını çöz ya Rabbi Amin. zikrinle son nefesimizi hitama erdir ya Rabbi Amin. Veya gayrın nasirin, gafillerden olmaktan, gafillerle ölmekten muhafaza ile, Ya Rabbelan'im, bütün gayrı muratlarımızı şu gecede ihsan eyle. Ayy. Dinimize, dünyamıza, malımıza, canımıza, vatanımıza, İslam vatanlarına, Ehl-i Sünnet Türklerine afiyetler ihsan eyle. Ayy. Nusretler ihsan eyle. Ayy. Ehl-i Sünnet'e ganimetler ihsan eyle. Ayy. Zaferler ihsan eyle. Ayy. Yemen'de, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de zulme uğramış mazlum mağdur ne kadar eeli sünnet var ise hepsini hala ile, esirleri halas ile. Allah'ım sen bütün İslam aleminde ve dünyada ne kadar Müslüman mazlum, tutsak var ise halas borçlu varsa ödettir ödemeler nasip et, alacakları olanlara tahsil etmek Amin. nasip et, hasta olanlara acil şifalar ihsan, Amin. dertli olanlara şu anda devalar ikramı. Çoluk çocuklarından derdi olanları, çocuklarını hayırla islahiyle, hidayet eyle, irşad eyle, gözlerine aydın eyle çocuklarımızdan bizleri. Ya Rabbi mutlu eyle Ya Rabbi. Allah'a aciz kaldık, hayırla terbiyelerini tekeffül eyle Ya Rabbi. Fazbu Kerem'in şerlerini gösterme Ya Rabbi. Ölene kadar nesillerimizden kafir, facir, münafık, kalka halkeyleme. Ya Rabbi zerremizi cehenneme gazveyleme. Allah'ım cümlemize hus istikametler istikametler nasibiyle yaşarken üstü istikametler ölürken üstü hatimelerle merzuğa ile Allah'ım elden ayaktan düşürme ya Rabbi gözümüzle Amin. kulağımızla elimizle ayağımızla ya Rabbi bütün azamızla ölene kadar metalanmak nasibiyle kimselere muhtaç etme Allah'ım insan eti ağırdır bizi kimselere muhtaç etme Allah Amin. ruku'dan seydeden mahrum etme Allah alzaymurlardan unutkanlıklardan muhafaza eyle Amin. Ölene kadar aklımızı, hafızamızı başımızda eyle. Ezberlediğimiz sureleri, zikirleri unutmaktan muhafaza eyle. Son nefesimize kadar okuyabilecek akılla malik Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi Sen Fazıl-ı ehli sünneti aziz Amin. eyle. Amin. İmkanlarımızı ziyade eyle. Amin. Bize yardım edip imkan verenlerin de imkanlarını ziyade eyle. Amin. Dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. Ehli sünnete düşmanlık edenleri kahru mahvu eyle. Ehli i destekleyenlerin malını imkanını iptal eyle, Amin. ellerinden nez'a'yla acilen ya Rabbel anim. Bu milleti mezhepsiz etmeden önce sen bunların elinden bu imkanları al ya Rabbel Amin. Veya gayr-ı itikadımızı sana emanet ettik, mallarımız canlarımız sana emanet ettik, dinimizi imanımız sana emanet ettik, sevdiklerimizi sana emanet ettik, emanetleri zayi etmeyen Allah'ımızsın, Vadine hulf etmeyen Rabbi'mizsin, Kurban olduğum sen Fazl-ı Kerem'inle bu emanetleri muhafaza ay, eyle. Ay, imanımızı ahirette de karşımıza çıkar bize teslim ay, eyle. Ay, Tam ehli sünnet üzere şu andaki inanç üzere mahşerde de bu imanımızı bize tevdi eyle. Mağfiretini vaat ettin şümbarek gecelere. Gizlediğin kadir gecesine tevafuk nasip eyle. Mağfiretler nasip eyle. Ay, Gelecek günahlarımızda da mağfurin zümresine ilhak eyle, mesut bahtiyar kullarına ve Said olarak şu ada zümresiyle, ilk zümreyle cennete girecek. Azap hesap görmeden cenneti görecek. Cemalini ziyaret edecek. Bahtiyar kullarına nail eyle. Amin diyen dillerimizi nâr-ı azade azâd Riyadan, kibirden, gurudan rücubden, hasetten, fesattan muhafaza eyle. Allah'ım her işimizde ihlâs nasîb Senden gayrini görmekten muhafaza eyle. Allah'ım haram rızıklardan muhafaza eyle. Şüphelilerden muhafaza eyle. Kulaklarından üzerimize tereddüt edenleri afiyetle bizden çıkarmak nasip Amin. eyle. Hak sahiblerine yaden nasip eyle. Amin. Helallık almak nasip eyle. Alamadıklarınız varsa tarafımızdan sen onları razı eyleyip, ahirette davacı eyleme ya Rabbi hanım. Sen de haklarını bize bağışla ya Rabbi. Şumbare gecelerde mağfiret eyle, hibe eyle ya Rabbi. Kulaklarını da zatın haklarını da bir hakkını ifaya muvaffak eyle. ...bütün hesapları düzeltmeden ölmekten muhafaza ile... ...ani yakalanmaktan muhafaza ile... ...tevbesiz ölmekten muhafaza ile... ...mutlaka tevbe etmiş nasuh tevbesiyle, ...pişman olmuş vaziyetteyken... ...günahlarımız mağfur olmuş vaziyetteyken... Ç çene kapanmamızı nasip müessereyle ya rabbele alemin şu geceler hürmetine on geceler hürmetine kadir gecesi hürmetine bayram gecesi hürmetine dostlarının bayramına ilhaga ile. sen fazlul gereminde bir daha da günahlara düşmekten muhafaza eyle Ay. ya rabbi biz bu mübarek gecede geçmiş bütün günahlarımızdan küçük büyük ne istediysek bildiğimiz hatırlamadığımız ne kadar günahlarımız varsa hepsinden nadim olduk peşiman olduk kevve ettik biz onlardan memnun değiliz ya Rabbi keşke yapmasaydık diyoruz ama düştük ya Rabbi senin kaderin yazın bizim de nefsimizin şerriyle biz bu belalara düştük şimdi biz senden af ve mağfiret istiyoruz. Cemih hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah el azim el lezî la ilâhe illâhû el hayyen kayyûme ve etûbüyleh Bugüne kadar işlediğimiz günah, soğay ve günah kebair cinsinden her ne günahımız varsa hepsinin her birinden tevbe ya Rabbi estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azimel lati la ilâhe illahu el hayyul kayyum vecub ile. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azimel La ilahe illallahu el hayy el kayyumu ve etüb ileyh. Ya rab tevbe abdin zalimin li nafsi la yamliku nafsi nefa amela darra ma la, dar la ma nushura. Şu saatte tafe ile mağfiret Hatta kaçsa da en büyük günah de bu istiğfarı üç kere okuyan mağfiret ondur. Hadis-i müjdesine eyle. Amin. Amin. Sallallahu teala aleyhi ve Mevlana Muhammedin ve Ali'sullah'a teslimen çok selam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için Ruhü Resulullah'a fasıl olmak üzere buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Subhan Rabbil ve selamün aleykümül murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi bu önümüzdeki perşembe bayramın bir gün sonrası onda yoğun. İnşallah sohbetlerin devamı için söylüyorum. Yarın zaten kendimiz camilerde, cami şeriflerde meşgul olacağız inşallah. Zikirler yapalım, hatimleri yetiştireceğiz. Daha hatim yetiştiriyoruz. Onun için yarın gece hepiniz cami şeriflerde cuma gece idrak ve ihya edelim inşallah. Mutlaka camilerde kılalım inşallah. Ondan sonra Ebu Ayübel Ensar'ın ziyaretini ihmal etmeyelim. Onun huzurunda Resulullah'ın yanında gibi oluyor teravihler biliyorsunuz. İnşallah onu da ziyaret edelim. Cuma gecesi olsa eftal olur. Ondan sonra efendim e, önümüzdeki perşembede bir daha kaçı oluyor? İkisi ne? Temmuz'un yani. Yani bayramdan sonraki perşembe değil. Ondan sonraki perşembe altı mı oluyor yoksa? Altısı oluyor. Altısı oluyor. 6 Temmuz inşallah Perşembe akşam namazında burada oluruz inşallah. Sohbetlerimiz, zikirle meclislerimizi devam ettiririz inşallah. İlim meclisini terk etmeyin. Yaz demeyin, güz demeyin. Faziletleri kaçırmayalım inşallah. Bin dekattan eftal. Bir ilim meclisinin fazileti hakkında hadi şefler okuyacağım. İnşallah 6'sında Perşembe akşam namazında cemaatle buluşalım. Rabbim sıhhatle, afiyetle hayırlı bayramlar nasip eylesin, dostların bayramına ilhak eylesin, tekrar derslerde cem olmak nasip eylesin, ölene kadar ilim meclislerinden ayırmasın, mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kethira ve rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytinin, sahabesinin, silsile-i meşahımızın ve bütün şühedamızın ervahı için el-Fatiha.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 Firr al-Maghdu b'Alayhim